<تصفيق> إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيات عzew <تصفيق> قلنا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيات عاملنا من يهديه الله فلا مضيلا له ومن يضيه فلا هديه الله وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وشهد أن محمد Rabbim dilerse bugün dersimizin konusu imamların imamların taklidin haram olduğuna dair görüşleri ve bütün imamların özellikle dört imamın görüşleri Kur'an ve sünnetin olduğu. 1. <gülüyor> etapta İmam Ebu Hanife rahimehullah'ın görüşlerini anlatmaya çalışacağım Rabbim dilerse. Diyor ki fe avveluhum İmam Ebu Hanife rahimehullah ve kadra ve anhu ashabuhu ay onun arkadaşları akvalen şetta ve ibarat mutenevvea كلها تؤدي الى شيء واحد وهو وجوب الاخر بالحديث. ay bil hadis sahih taklit ara el muhalifhu Eyl hadis burada diyor ki yani imanı Hanif Rahimallah ile onun bütün ashabı yani ona en yakın olan öğrencileri ve ona en yakın olan arkadaşları bil ittifak bil ittifak sahih hadise muhalif olan görüşlere görüşleri taklit etmek caiz olmadığını ve İmam Ebu Hanife rahimahullah'ın birinci görüşü diyor ki ''İlâsâh el-hadîf, fâhûvâ Ve bunu bizzat İmam Abi Abdîr Rahimahullah'ın birinci haşiyesinde bunu dile getiriyor. <gülüyor> Ve İmam Muhammed ile İmam Yusuf, özellikle İmam Muhammed rahimahullah, İmam Malik'in El-Muvatta şerhini yaparken, tefsirini yaparken biliyorsun İmam Muhammed, İmam Malik'in öğrencilerinden birisidir. Yani İmam Abu Hanife'nin öğrencisi olan İmam Muhammed aynı zamanda <gülüyor> İmam Malik'in öğrencisidir. Ve bu İmam Muhammed rahimeullah İmam Malik'in Muvattasını şerhini yapıyor. Yani orada bazı talihikleri var. Bu kitap bende var. Çok güzel bir kitap. Bütün bunlar diyorlar ki sahih'in varlığında hadis sahih'in sahih hadisin varlığında tamam mı? Sahih hadise aykırı olan içtihatları veya kıyasları taklit etmek kesinlikle nedir caiz değildir. İkinci görüşü ise bu ikinci görüşü de yine İbn Abdülber rahimehullah biliyorsunuz İbn Abdülber rahimehullah İmam Malik mezhebine mensuptur. <gülüyor> Ve burada onun kendi kitabında zikrediyor. Bir de Şahrani diye bir alim var biliyorsunuz İmam Hanefi'nin mezhebine mensuptur. Bir de el-Fulan diye bir alim var. O da İmam Abu Hanife'nin mezhebine mensuptur. Bir de İmam At-Tahavi rahimeullah. O da Hanefidir. Aynı şekilde bu görüşleri paylaşıyorlar. Diyorlar ki İmam Abu Hanife rahimallah bu görüşünde diyor ki la yahillu li ahadin an ya'khud bi kavlina taamma ma lem ya'lam min ayna ahadnah. La yahillu li ahadin hiç kimseye helal değildir ve yahutta caiz değildir. Ne caiz değildir? En ye'ahuza bi'kavline ma lem ya'lemine eyne ahadne. Bizim almış olduğumuz söz veyahutta delil nereden aldığımızı bilmeden bizi taklit etmesi veyahutta bizim sözlerimize göre amel etmesi caiz değildir diyor. Diğer bir görüşünde diyor ki Allah rahmet etsin ve fi rivayetin diyor. Haramun alemen lam ya'rf delili en yufti bi kelami benim delimi delim benim delilimi diyor bilmeden diyor benim sözüm ile fetva veren veyahutta konuşan kişi için diyor nedir haramdır yani helal etmiyorum haramın alemen ya alemen lem yarif delili. ey benim konuştuğum veyahutta ileriye sürmüş olduğum görüşlerin neye dayandığını veya delil delilin ne olduğunu bilmeden araştırmadan Değmeyecek kâle Ebu Hanife, Ebu Hanife böyle söylemiş, Ebu Hanife böyle söylemiş, değmeyecek. Körü körüne Ebu Hanife'ye, Ebu Hanife'nin söylemediği bir sözü ona nispet etmek Allah katında en büyük günahtır. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ve maalesef-i şedid biliyorsunuz, genelde mezheplere mensup olan Müslümanlar, çoğu daha önceden söylediğim gibi acizane, yani biz Müslümanlar genelde annelerimizin, babalarımızın mukallidiyiz genelde Müslümanların çoğu böyledir. Yani her Müslüman hangi bir ede yaşamışsa örneğin Türkiye'de Türk toplumu biliyorsunuz. Bu Hanife'nin mezhebine göre amel ediyor. Çoğunluk. Ancak Doğu, Güneydoğu bölgelerinde orada bazıları Şafii mezhebine mensuplar. Ve siz de benim gibi Türksünüz. Siz de aynı evde herkes bir evde yaşadı ve herkes bir evde bir evde annesinden babasından gördüğünü aldı. Tahmin ediyorum siz de benim gibi heremiz nerede doğduysa o bölge hangi mezhebi taklit ediyorsa annesi babası hangi mezhebe mensubuysa ise o çocuk o bölgede o meselede göre çıkıyor. Ve sorduğun zaman çocuğa diyor ki ben Hanefiyim. Halbuki çocuk ne Hanefi mezhebini okumuş, tamam mı? Ne de onun öğrencilerini mezhebini okumuş, ne de görüşlerini Anneler babalar yine o şekilde çünkü annelerimizin babalarımızın yine onlar kendi annelerinden babalarından ve bu şekilde herkes ben Hanefiyim veya otta Şafiiyim veya otta Hanbeliyim veya ben Malikiyim diye söylüyor. <gülüyor> ve birisine sorsan İmam-ı Ebu Hanife'nin kaç tane kitabını okudun? Ve İmam Şafii'nin kaç tane kitabını okudun? Ve İmam Şafii'nin şu şu meseledeki görüşü nedir? Delilleri nedir? Diyecek ki bilmiyorum. Zaten bilmiyorum demekle mükelleftir zaten ama bir de ona sorulduğu zaman yani ben hanefiyim dediği zaman ve İmam Ebu Hanife'nin söylemediği bir şeyi kendisinin yapıp da ona nispet etmesi ona sorulduğu zaman burada da ben bilmiyorum demesi gerekiyor aslında. Çünkü mübarek imamların söylemedikleri veya da fetva vermedikleri bir şey onlara isnat etmek tabii ki bu iftiradır. Caiz değildir. Yani bu mübarek imamlar öbür dünyada bu Müslümanları helal etmezseler bu Müslümanların hali ne olacak? Diğer bir görüşünde diyor ki rahimeullah. Fe inne ne diyor. Biz beşeriz. Tabii ki resuller de beşerdir. Ama biliyorsunuz resuller delili nakletmek konusunda masumdurlar. Yani bazı günahlardan masum değiller. Ama Allah'ın kitabını ve Aleyhisselatü Vesselam'a vahyedilen sahih sünneti insanlara nakletmek, olduğu gibi nakletmek bu konuda masumdurlar. Ey kesinlikle yalan atmazlar. Yani Allah'a yalan atmazlar. Allah'a iftira atmazlar. Allah Celle Celaluhu neyi emrettiğse harfiyen insanlara aktarıyorlar. Günahlardan da şey değiller Yok günahlardan masum değiller. Çünkü ismet ispatı var mı? E, i̇smet sıfatı var burada. Yani delili nakletmen konusunda İsmet sıfatı var. Mesela biliyorsunuz Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem konumuz değildi ama kardeşimiz müdahale yaptığı için değineyim. Ki maksat ben bugün bu dört imamın görüşlerini bitirmekle bitirmek için uğraşıyorum. <gülüyor> Maksadık kiye bölünmesin. Bu sorunuz inşallah dersten sonra şey yapayım. Tamam mı diyor ki ve fi rivayetin fe Diyor ki İmam-ı Buhari rahimehullah biz beşeriz diyor. Beşer ne olur? Beşer her an için hata ile karşı karşıyadır. Öyle değil mi? Her an için hata ile karşı karşıyadır. <gülüyor> bugün bir sözü söyler ve bugün söylediğimiz sözü yarın ondan vazgeçebiliriz. Acaba neden yarın ondan vazgeçebiliriz diyor. Çünkü İmam Ebu Hanife rahime Allah biliyorsunuz Irak bölgesinde yaşadı. Tamam mı? Ve hadis bölgesinden çok uzaktı. Bütün hadisler ona ulaşmadığı zaman ne yapması gerekiyor? İctihad veya kıyas yapması gerekiyor. Ve ehli sünnet ve cemaatın dört tane kaynağı var. Birincisi Kur'an, ikincisi sünnet, üçüncüsü icma, dördüncüsü kıyas. Ve Kur'an ve sünnetin varlığında ictihada ve kıyasa veya hutta icma başvurmak kesinlikle caiz değildir. Burada ümmet arasında ittifak var. Ey ehli sünnet ve cemaat arasında ittifak var. Kur'an'ın ve sünnetin varlığında icma bile müracaat etmek caiz değildir. Yani ashabın icmaına. Çünkü biliyorsunuz ashabın bazıları birçok meselelerde hata etmişler. Dolayısıyla Kur'an ve sünnetin yokluğunda ey bu iki delilin yokluğunda ondan sonra hemen İcma müracaat ederler. Ey ashabın icma. Ashabın icma'a da yoksa bu meselede o zaman neye başvuruyorlar? Kıyasa. Bazı alimler kıyası reddetmişler örneğin. Zahiri mezhebi Davud dedikleri ve özellikle İbn Hazm rahim Allah, Biliyorsunuz İbn Hazm zahiridir. Ve kıyası kesinlikle reddediyorlar. Ancak diğer ehli sünnet ve Cemaat'in imamları bil ittifak. İcma ve kıyası delilin yokluğunda İslam ümmeti için delil olarak ne, yapmakta ne yapmışlar? ittifak etmişler. Onun için burada diyor ki, çünkü elinde ayet yok, hadiste yok. Ondan dolayı diyor ki, bugün söylediğimiz bir sözü yarın ondan vazgeçebiliriz. Niçin? Çünkü onun söylediği söz ya kıyastır ya da iştihattır. Dolayısıyla bu kıyasın ve iştihadın, Karşısında bir delil gördüğü zaman hemen kendi kıyasından ve kendi iştihadından vazgeçerek hemen hadise sarılıyor. Ve biliyorsunuz Ehl-i Sünnet ve Cemaat'ın bazı kaideleri var. Örneğin hepinizin bildiği bir kaide. Suyun, suyun bulunduğu zaman teyemmüm ne olmuş oluyor? Batıl oluyor. Abdestli bile olsa ey teyemmümden abdestli bile olsa örneğin bir saat önce abdest aldı. Öğle namazını kıldı. Bir saat sonra bir yere giderken orada suyla karşılaştı. Ama abdesti daha bozulmadı. Suyu bulmakla tek kelimeyle her ne kadar abdesti bozan şeyler yapmadıysa da orada suyun bulmakla abdesti bozuluyor. Kaide bu. Aynı şekilde tamam mı? suyun varlığıyla teyammun bozulurken Kur'an'dan ve Sünnet'ten delil olduğu zaman tek kelimeyle istihhat batıl olur. Onun için ileride göreceğiniz gibi bütün Rabbani alimler, <gülüyor> Rabbani alimler yani müstehitler hiçbir zaman birbirlerini taklit etmemişler ve siz görüyorsunuz İmam Malik rahim aleyhisselam, İmam Şafii, İmam Malik'in öğrencisi. Ve İmam Şafii, İmam Malik'i taklidi etmedi. Ahmet bin Hanbel, İmam Şafii'nin öğrencisi. Ve Ahmet bin Hanbel, Şafii olmadı. İmam abu Hanife, Rahimahullah, Ca'far-ı Sadı'nın öğrencisi. Ama caferi olmadı. Ve bu şekilde biz baktığımız zaman bütün alimler delilin varlığında imamlarına değil <gülüyor> delile uyuyorlar. Aynı şekilde İmam abu Hanife, Rahimahullah'ın en meşhur öğrencileri İmam Abu Yusuf, İmam Muhammed, İmam Züfer ve İmam Hüseyin bin Zeyd dedikleri bunlar özellikle İmam Abu Hanife'nin öğrencileridir. Ve mezhebin belki yüzde yirmisinden fazla İmam Abu Hanife'ye muhalefet ettiler. Niçin? Delil gördüklerinden dolayı. Dolayısıyla bir insan, bir Müslüman... Belli bir mezhebi taklit edebilir eğer avan tabakasından ise. Taklit eder ancak sahih hadis ona ulaştığı zaman orada imamın görüşünü, görüşünden vazgeçip tek kelimeyle hadise uyması gerekir. Niçin? Çünkü diyor ki Ebû Hanife Rahimeullah اِذَا صَحْهِ hadis, فَهُوَ مَذْهَبِ Hadis sahih olursa o benim mezhebimdir. Yani hadise uyunuz. <gülüyor> evet. Diğer bir görüşünde diyor ki Veyhak ya Ya'kub. Ya'kub kimdir Ya'kub? Abu Yusuf. Abu Yusuf Rahimahullah. İmam, <gülüyor> Rahim İmam Abu Yusuf Rahimahullah. İmam Abu Yusuf Rahimahullah biliyorsunuz onun en ileri gelen öğrencilerinden birisidir. Ve biliyorsunuz İmam Abu Hanife'nin mesibini en çok yayan İmam Abu Yusuf ile İmam Muhammed Rahimahullah. Burada diyor ki Veyhak ya Ya'kub. Ey Ya'kub diyor. Dikkat ediyor diyor. Sakın, sakın, sakın. La tektub kulma tesma' minni. Benden her duyduğunu sakın hemen yazma. La tektub kul me tesma' minni. Ey benden her duyduğunu hemen yazma. Niçin? Fe inni kad ara Allah el yevmu atrukuhu gaden. Çünkü diyor bugün gördüğün bir görüşü yarın ondan vazgeçebilirim. Niçin vazgeçebilir? Hadis ayet olsa vazgeçemez. Tek kelimeyle. Ha demek ki burada mübarek imamın söylediği veyahut da demek istediği ey delile dayalı olmayan bir sözü bugün söylediysem yarın ondan daha kuvvetli bir söz veya da daha kuvvetli bir görüş veyahut da bir delili gördüğüm zaman o sözden vazgeçer. Tamam mı? Delile veyahut da ondan daha kuvvetli bir görüşe vararım. Ve ara arra'i geden Yarın bir Görüşü görürüm ve atrukuhu ba'da ertesi gün tekrar ondan vazgeçerim. Dikkat ediyorsanız bu mübarek insanlar tek kelimeyle mezhepleri Kur'an ve sahih sünnettir. Bütün imamlar. <gülüyor> Diğer bir görüşünde diyor ki Allah rahmet etsin. İza kultu kavlen yuhalifu kitab Allah teala ve haber-i Resul sallallahu aleyhi ve sellem fetruku kavli. Eğer sayet bir söz söylersem ve söylediğim söz Allah'ın kitabına ve alaihissatü's selamın verdiği habere ters düşerse, fatruku kavli benim sözümü bırakınız. Benim görüşümü bırakınız. Benim ihtihadımı, kıyasımı mezhebimi bırakınız. Neye sarılınız? Kur'an'a ve sünnete sağlığınız. Ey Allah'ın kitabına ve aleyhissalatü vesselam'ın verdiği habere. <gülüyor> Çünkü İmam Ebu Hanife Rahimahullah diyor ki en büyük delilim diyor Kur'an ve sünnet. Kur'an ve sünnetten sonra diyor delilin yokluğunda ashabın anlayışıdır. Ashabın anlayışından sonra diyor ondan sonra diyor biz müştehit olduğumuz gibi başkaları da müştehittir. Biz onların iştihatlarına bakarız. Gerçekten iştihatları Kur'an'a ve sünnete yakın ise onların iştihatlarını alırız. Değilse diyor, kendi iştihatımıza bağlı kalırız ve da kıyasımıza. Hum rical ve nehnu rical diyor. Tamam mı? Yani onlar müştehit oldukları gibi biz de müştehidiz demek istiyor. Çünkü müştehit bir kişi müştehit bir kişiyi taklit etmesi haramdır. Ancak o taklit edeceğim müştehidin delili kendisinden daha kuvvetli ise veya Kur'an ve sünnete daha yakın ise işte o zaman o müştehidi taklit etmekten dolayı değil o müştehidin almış olduğu mesele Kur'an'a ve sünnete daha yakın olduğu için ona ne yapıyor? Ona yanaşıyor. Dolayısıyla dikkat ediyorsanız bazen imamlar birçok görüşte birbirlerine uyuyorlar ve birçok görüşte birbirlerinden ayrılıyorlar. Mesela Saraksi kitabına baktığımız, baktığımız zaman baktığınız zaman el-Mabsut kitabına rahimeullah bir meseleyi anlattığı zaman diyor ki huna diyor el-İmam Şafii rahimeullah vafa Ebu Hanife ve yu'tafa el-İmam Malik İmam Ahmed bin Hanbel ve yu'ta Ahmed bin Hanbel el-İmam Malik yani bazı meselelerde birbirlerine muvafakat ediyorlar için çünkü delil ortaklığı var ama delil ortaklığı olmayınca ve birbirlerinden de uzak oldukları için, tamam mı? Bakarsın ki ne yapar? Bu ayrı bir iştihad yapar, bu ayrı bir iştihad yapar. Ama sonradan gelen Müslümanlara ne oluyor? Delil yüz suyun üstüne çıktıktan sonra nasıl olur da deniz, delil, apaçık güneş gibi kitaplarda mevcuttur. Ondan sonra onlara delil sunulduğu zaman diyor ki Valla ben şafiiyim veyahut da ben hanefiyim veyahut da ben hanef malikiyim veyahut da ben müneyim. Ama onlar öyle söylemiyor. Çünkü diyor ki bakın dikkat ediniz. Diyor ki haramun ale delili en yufti, en yufti bi diyor. Benim delilimi bilmeden benim sözüm ile fetva veren kişiye diyor asla ne yapmam, helal etmem. Onun Abu Hanife'ye karşı veya da İmam-ı Şafii'ye diye diğer imamlara karşı bir şey isnat ettikleri zaman araştırarak etmeleri geliyor. Yoksa körü körüne ben Hanefiyim. Körü körüne bu Hanife böyle söylemiş söylemek doğru değildir. Başta söylediğim gibi haciz Genelde Müslümanların çoğu anneden babadan ya Şafiidir ya Hanefidir veya Maliki veya Hanbeli. Çünkü hiç birisi gereği gibi bu mezhebi veya o meseben oluşturduğu meseleleri baştan sona kadar detaylı bir şekilde araştırmış değildir. Cami hocaları da böyledir maalesef şiddet şedid. Tamam mı? Ve camiada birçok profesör veyahut da doktor denen Müslümanlar da aynısıdır. Çünkü bunlar da beşerdir Ve birkaç doktor veyahut da profesör döşen denen kardeşlerle biz karşılaştık. Bu meseleleri konuştuğumuz zaman diyor ki, Abu Hanife böyle söylemişse de ben diyor ben henefiyim. Yani bu adam profesör. Bu profesör böylesi bir mecliste bunu söylediği zaman benim gibi amam tabakadan olan bir kişi eğer profesör böyleyse <gülüyor> o zaman ben profesörün daha çok ben henefiyim diyeceğim. Eğer profesör delilin varlığında Sahih-i Bukhari'den gösteriyorsun Sahih-i Müslim'den gösteriyorsun veya hatta ümmetin üzerinde ittifak ettikleri bir hadisi sunuyorsun diyor ki ben henefiyim. Dedim ki maalesef siz henefiseniz o zaman ben sizinle İmam Abu Hanife'ye göre tartışacağım. Mezhebe göre. Madem ki siz Hanefi'siniz, Abu Hanife'nin şu mesele üzerindeki görüşlerini Abu Hanife'nin hangi kitabından okuduysanız bize anlatır mısınız? Hepimiz buradan faydalanalım. Ve biliyorsunuz İmam Abu Hanife'nin fıkıhta kitapları yoktur. Bir tek müsnedi var, hadisle ilgili. Tamam mı? Başka yok. Onun mezhebini kim geliştirdi? Onun öğrencileri. İmam Abu Hanife'nin fıkıh konusunda Böyle şimdiki kitaplarda olduğu gibi detaylı bir şekilde fıkhı bir kitabı yoktur İmama Hanife Rahim'e Allah. Adam dili lak başladı böyle. Ne diyeceğini bilemedi. Dedi ki ben dedi okudum ama hatırlamıyorum. Dedim hatırlamıyorsanız bu mecliste böyle söylemeniz doğru değildir dedim. Siz profesörsünüz dedim. Ve şu insanlar size bakarlar. Bana bakmazlar. Çünkü ben avam birisiyim. Ben işçi bir adamım. Ama siz profesörsünüz. Şu mecliste oturan insanlar veyahut otta yaşadığınız yörelerde herkes size bakar. Muhammed Şerife bakmaz, şuna bakmaz, buna bakmaz. O zaman siz konuştuğunuz zaman ne konuştuğunuzu bilmeniz gerekiyor. Çünkü siz Rabbani bir imama mensup olduğunuz halde onun mezhebi doğrultusunda hareket etmiyorsunuz. Ve mesele çok uzadı. El mühim buradan demek, ist demek istediğim profesörler bile veyahut da doktorlar denen doktorlar, ilahiyette şurada burada olan bu insanlar bile İmam Abu Hanife'nin mezhebinden yüzde doksandan fazla belki habersizdirler. Ve birçok kişiyle biz bunlarla bir bizzat Türkiye'de karşılaştım. Maalesef eşşedil. Ha o zaman Müslüman ben Hanefi'yim dediği zaman o meselede Abu Hanife'nin mesel görüşünü bilmesi gerekiyor. Yoksa tıpkı söylediği gibi Allah rahmet etsin ben o kişiyi helal etmem diyor. Evet. Buraya kadar İmam Abu Hanife'nin 6-7 tane bizzat kendi sözünü bu konuda ne yaptık anlattık. Ondan sonra İmam Malik rahimeullah. İmam Malik rahimeullah diyor ki inne ana başarın. Tıpkı İmam Abu Hanife'nin söylediği söz gibi. Diyor ki, nehmu başar diyor. Biz beşeriz diyor. Aynı şekilde diyor ki, inneme ene başarım Ben bir beşerim diyor. Uhdi'u ve usib. İsabet etti bildiğim gibi aynı zamanda hata da edebilirim. Öyle ya, beşer. Beşer olduktan sonra, ey Allah tarafından Resul gönderilmedikten sonra ve bu kişi tamam mı? Aleyhisselatü vesselam'ın sünnetini baştan sona kadar alamayacağına göre o zaman birçok mesele de hata edebilir. Ama hata ettiği zaman veyahut da bir insan hata ettiği zaman ki herkes hata eder. Önemli olan o hata eden kişi sahihi veyahut da sahih kavli gördüğü zaman kendi hatasından vazgeçip doğruyu almasıdır. Din budur, erkeklik budur aslında. Gerçek erkeklik budur. Nice insanlar konuştukları zaman hata konuşuyorlar. Bazı şahıslar onları düzeltmek istediği zaman tamam mı? heva ve hevesine uyarak orada meseleyi tartışmaya ve yokuşa çıkarıyor. Çünkü belli bir makama mensup, belli bir diplomaya mensup. Orada mağlup olmak istemiyor. Ondan sonra mecliste genelde öyle oluyor. Meclisler kutuplaşıyor. Ondan sonra bu bir kutup oldu, bu bir kutup oldu. Ondan sonra hep birbirlerin aleyhinde konuşuyorlar. Hatta ve hatta birbirlerini tekfir ediyorlar. Ve bunu bizzat Türkiye'de gördük. Maalesef şiddet. Evet. Ve diyor ki Fanzuru fi Benim görüşüme bakınız, benim mezhebime bakınız. Fakul ma wafaqa'l-kitab ve sünne Kitap ve sünnete muvafık eden her sözüm onu alınız. Ve kul ma lam kitab ve Kitap ve sünnete uymayan her sözümü bırakınız. Kim bu? İmam Malik Allah? Yani İmam Abu Hanife'den ayrı bir şey konuşmadı. Tıpkı İmam Ebu Hanife'nin konuştuğunu konuşuyor mübarek Çünkü bu insanlar Rabbani alim bunlar. Ve bunlar çocuk değil. Normal diye bu heva ve heveslerine uyan insanlar gibi değil. Ve ben size kaideyi anlatmıştım bundan önce. İmam Ebu Hanife hastalığında ona Mesih konusunda hadis sunulduğu zaman hadisin sahih olduğunu gördüğü kendi mezhebinden vazgeçiyor. Hadise uyuyor. Ondan sonra çorap üzerinde meshe diyor. Demedi yok. Nasıl olur da bu imamdır kendi mezhebinden. Yani şimdiye kadar demek ki hatalı mı hareket ediyordu? Evet hatalı olabilir. Çünkü diyor ki nehnü başar diyor. Biz başarız. Delilin yokluğunda iştihad yapar. Bu iştihatta tıpkı imam Malik'in söylediği gibi uhdi'u ve usib. Hata ettiğim gibi aynı zamanda isabet ediyorum. İsabet ettiğim gibi aynı zamanda hata edebiliyorum. Tamam mı? O zaman hata eden bir insan insan bu hata üzerinde 50 sene bile gittiyse sahih delil ona ulaştığı zaman bu hatadan vazgeçmesi gerekiyor. Daha doğrusu mükelleftir. Çünkü özellikle kudve durumundaysa yani örnek edilecek bir kişiyse mutlak manada sahih delili gördüğü zaman kendi görüşünden ve kendi hatasından vazgeçmesi gerekiyor. İkinci kavlinde diyor ki Rahimahullah Leysa ahad بعد النبي إلا ويؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى ve biliyorsunuz İmam Malik rahimeullah Mescid-i Nebevî'de kendisi imamdı. Ey Ali Sattü vesselam mescidinin imamıydı. Ve bu meseleyi binlerce öğrencinin arasında konuşuyor. Tamam mı? Diyor ki burada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra hiç kimse masum yok delili aktarmak konusunda. Tamam mı? Yani herkes hata edebilir ve herkes de isabet edebilir. Ancak illa nebi diyor. Ancak bu nebi delili nakletmek konusunda asla hata etmez. Çünkü resuller tamam mı? Delili aktarma konusunda masumdurlar deminki kardeşimizin söylediği sıfata göre. İsmat sıfatına sahiptirler delili nakle konusunda. hususunda İsmat tamam. diyor İsmat yani mas masumiyet evet. <gülüyor> Diğer bir görüşünde diyor ki, "Kale İbn Vehb onun öğrencisidir." diyor ki, "Semi'tu Malik'en su'ila an tahlil asabi'r-rijlein." Bir gün diyor, İmam Malik'in meclisinde iken, <gülüyor> İmam Malik'in diyor, ayak parmaklarının arasını tahlil etmek konusunda soru soruldu. Ve biliyorsunuz İmam Malik Rahim Abdullah bu hadisi öğrenmeden diyordu ki parmaklar arası tahlil yapılmaz. Çünkü hadis görmedi. O zaman diyor ki görmeyince ne yapıyor? Diyor ki ben kendi kafama göre bir şey söylemem diyor. Bu konuyla ilgili hadis görmediğim için diyor ben bu konuda bir şey söylemiyorum diyor. Tamam mı? Diyor ki Fil vudu Fekale leyse zelike ale nâs. Ey İmam Malik Suriye cevap olarak dedi ki insanlar veya tam Müslümanlar bununla mukellef değiller. Yani parmaklar arasını tahlil yapmak da mukellef değiller. Ve biliyorsunuz parmaklar arası sol serçe parmağıyla tahlil yapılır. Sol serçe parmağıyla. Evet ayak parmakları mı? Evet ayak parmakları. Sağdan başlayarak çünkü İmam Sünneti vüdâbütte rahim aleyhisselam bu hadis sünnet mevcuttur. Ve diyor ki aleyhisselam ayaklarını yıkadığı zaman serçe parmağıyla parmakların yani ayak parmaklarının arasını bu şekilde ne yapıyor? Ve özellikle ağır iş yapıp nasırlaşmışsa o zaman vacip olur. Çünkü ufalamasa su ulaşmaz. Mesela bazı insanların ayakları nasırlaşmış öyle değil mi? Özellikle ağır iş yapanlar ve özellikle çiftçiler. Öyle nasıl? Burada görüyorsunuz Suriye Arabistan'da genelde hep şıp şıp giydikleri için yani terli giydikleri için ayaklar nasırlaşıyor. Su döktüğün zaman dikkat ediniz, su döktüğün zaman su ıslanmıyor. Çünkü çok sertleşmiş. Ha o zaman ne yapması gerekiyor bu kişi? Biraz fazla ovalaması gerekiyor ıslanması için. Evet, o burada diyor ki: "Fakale leysedalika alen nas". Burada e İbn Vehb rahimehullah'un öğrencisi diyor ki: "Gal fetrette hatta Bu sözü söyleyince diyor ben karışmadım fetvasına. İmamdır. Toplumun karşısında ey imam işte böyle böyle demesi demek ki edebine şey yapamadı, yakıştırmadı. Diyor ki onu bıraktım diyor. Herkes dağılıktan sonra diyor. "Fakultu lahu indena fi zalika Ya Ebu Abdullah senin bu söylediğin, bu verdiğin cevap meselesinde bizim yanımızda bir sünnet var diyor. Yani benim bildiğim bir sünnet var diyor. Yani bir hadis. Fa qala wa ma hiya? İmam Malik kendi öğrencisine diyor الليث dedi ki: "Nedir bu sen söylediğin sünnet?" dedi ki: "Qultu haddathana elleythu bin Sa'd ve ibni Lehya'ta bin şeddat el qurşi قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدلك بخنصره ما بين أصابع رجليه. yani Abu Abu Malik İmam Malik rahimehullah bunu bilmediği zaman yani bu demek yani cahildir demek değil. Çünkü bir imam aleyhissalatu vesselam bütün sünnetini kuşatması mümkün değildir. Ve ma'al asaf bazı insanlar diyorlar ki Nasıl olur da filan imam filan yani sen bu hadisi biliyor da filan imam bu hadisi bilmiyor. Tıpkı bazı, cemaatler, bazı cemaatlere mensup olan bazı şahıslar onun, o cemaatin liderinin hatasını söylediğin zaman diyor ki yani sen bu liderden daha mı iyi biliyorsun? Ya yani lider veya da imam yani bütün dünyanın bilgisini kuşatacak hali yok ki. Her tahassustan mutahsus olan bir kişi mutlaka Tahassusu olmasına rağmen o tahassusta bazı meselelerde cahildir. Ve hepiniz tahassus, sahip, tahassus sahibi bilirsiniz. Örneğin bir matematik hocası bütün problemleri yüzde yüz veyahut da her kişinin, herhangi bir kişinin ona söyleceği, soracağı bir problemi çözebilir mi? Çözemez. Bazı problemleri çözebilir bazıları çözme Halbuki bu konuda mutahassıstır. Şu anda mesela bu zamanda mesela bilgisayar sistemi mesela. Bir o mesele, o tahassusta mutahassus olmasına rağmen bir bakıyorsun ki birçok meseleden cahildir. Yani bu gibi tahassuslarda peki hele din konusunda, din konusu ki bundan çok çok daha önemlidir. Fakala اِنَّ هَذَا Hasan İmam Malik Rahimeullah dedi ki, Vallahi dedi bu hadis sahihtir dedi, hasendir dedi. وَمَا سَمِعْتُ بِهِ قَطْ اِلَّا Vallahi diyor şimdiye kadar diyor senden başka diyor bu sözü duymadım diyor yani bu hadisi. Şu anda ben sen söyledikten sonra bunu duydum. ثُمَّ سَمِعْتُهُ بَعْدَ ذَٰلِكْ يُسْأَلْ فَيَأْمُرْ بِتَخْلِيلِ الْأَصَابِ İmamı görüyor musunuz? Demedi ben imamım göğsünü kabartarak işte nasıl ben hiç hata etmem demedi. Öğrencisine ne yaptı? Öğrencesine tenezül etti. Vallahi dedi bu sözü senden başka kimseden duymadım. Ve diyor ki ondan sonra diyor bu meseleyle ilgili bir soru sorduğu zaman diyor bu hadise dayanarak fetva vermeye başladı. Niçin? Çünkü Aleyhisselatü Vesselam'ın sözü onun sözü üstündedir. Kur'an ve sünnet herkesin sözü üstündedir arkadaşlar. Daha doğrusu Kur'an, sünnet ve ashabın anlayışı. Çünkü Kur'an ve sünneti en iyi anlayan onun ashabıdır. Ashabından sonra ashaba en yakın olan tabi'in. Tabi'inden sonra tabi'ine en yakın olan etba'at tabi'indir. Onun için Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Hayran nas karni diyor. Thumme allazine yelunahum Thumme allazine yelunahum Thumme allazine yelunahum hayırun nas karni diyor. Tamam mı? Zamanlar içerisinde Alkarın biliyorsunuz Alkarın bazı alimler yüz seneyle tarif etmişler. Bazı alimler diyorlar ki Alkarın yani bir zaman. Bir zaman müddeti. Örneğin Abbasilerin müddeti Amevilerin müddeti Osmanlıların müddeti ve bu şekilde. Tamam mı? Dolayısıyla diyor ki zamanlar içerisinde en hayırlı İnsanlar benim zamanım içerisinde yaşayan insanlardır. Kimi kastediyor burada? Ashabı kastediyor. Ondan sonra diyor ki onlardan sonra gelen, onlardan sonraki şahslar, onlardan sonraki şahslar, onlardan sonraki şahslar. Yani ashab, tabeîn, etbâ'ut tabeîn, tamam mı? Burada etbâ'ut tabeîn'den sonra alimler, biliyorsunuz İmam imam eee Hanife Rahimahullah yani atba'u tabiinden sayılır. Çünkü bazı sahabilerle karşılaşmış. Bazı sahabilerle karşı, karşı karşılaşmış. Onun için bazı alim efendim, tabiin olmaz mı? Yok. Sahabeyi gören tabiin. O mi? sahabeyi, sahabeyi görmedi. Sahabileri gören, gören, gören görenleri gören. görüyor. Bazı sahabeli tamam. He. Yani onlar yani mesela bazı sahabileri gören kişilerin tamam mı? O onları görüyor. Yani Ashab kimdir? Ali ve vesselamı bizzat görüp, tamam mı? Ona iman eden kişilerdir. İsterse bir sefer görsün, isterse 10 sene görsün. Ali Sattü vesselamı baş gözüyle görüp ona iman eden kişi ve o iman üzerinde ölen herkes tamam mı? Sahabidir. Ali ve vesselamı görmeyip tamam mı? Ali ve vesselamı görmeyip ashabı gören kişilere tabiin diyorlar. As anestesiği görmediler ama onu görenleri gördüler. Etbahut tabi'in, ashabı görmeyip tabi'ini gören insanlardır. Dolayısıyla İmam Abu Hanife rahim Allah üçüncü kanattandır. Biz ey, de. ey tabeîni gören kişilerdir. Biz tamam mı? Deriz. Efendim? Bizler. Sizler artık <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ne dersin? Ne dersen onu ben bilmiyorum. Tamam, Evet. Şimdi de İmam Şafii'nin görüş. İmam Şafii tabii bu konuyla ilgili görüşleri, sözleri daha çoktur. Diyor ki İmam Şafii r.a. Evet. Ma min ahdin illa ve təzəb əleyhi sünnet on Rəsulullah s.a.s. diyor. Yani insanlar arasında, yani ne kadar alim olursa olsun, mutlak manada Ali s.a.s.ın birçok sünnetinden nedir? Mahrumdur. Yani. Bir alim ne kadar alim olursa olsun ve biliyorsunuz Ali ve Vesselam'a en yakın Ebu Bekir ve Umar ve Uthman ve Ali ve özellikle Ebe Hureyre radıyallahu anh o kadar ve Vesselam'dan söz almasına rağmen yani hadis buna rağmen Aleyhisselatü Vesselam birçok sünnetinden mahrum idi. Niçin? Çünkü bu insanlar ve Vesselam'ın her oturduğu mecliste ve konuşulan mecliste Hı. tamam mı bulunmuyordu. Dolayısıyla örneğin 20 kişinin bulunduğu bir mecliste Umar ibn-i Hattab o mecliste yoksa ve o mecliste konuşulan sözler duymadıysa o sözden haberi olmaz. Öyle değil mi? Ali vesselam ile kim otturuyorsa o meclislerde ve o mecliste olan sözleri işiten ve o sözleri işitip şahıslara aktarıyor. Ancak kim işittiyse kimler aktırdıysa onlar biliyor diğerleri bilmiyor. Onun için Ebubekir rahimehu radiallahu anı ve rahimehullah Bilal Ali Sattı'nın birçok sünnetinden habersizdi. Abu Ömer gene o şekilde. Tamam mı? Ve burada diyor ki ve ta'zubu anhu. Femehme qultu min Ne kadar bir söz söylediysem diyor. Av assaltu min asl'in fihi ve yattana kadar ta'sil yaptıysam diyor. Yani bir meselelerde al-Resulullah aleyhissalatu vesselam. Khilaf ma qultu, Benim söylediğime muhalif ise, fel-kavlu ma qala Rasulullah sallallahu aleyhi ve Söz Ali'sattü vesselam'ın sözüdür ve onun sözü benim sözümdür. Yani Ali'sattü vesselam'ın sözü onun sözüdür. Ama Ali'sattü vesselam'ın sözüne muhalif olan kendi sözü bile olsa bak kimin sözü olursa olsun o söz onun sözü değildir. Her ne kadar o sözü söylediyse, o sözü söylemiş ve bir müddet bu sözü bu söz ile fetva vermiş. Ama Aleyhisselatü Vesselam'ın sahih sözü ile karşılaşınca kendi sözünden vazgeçerek Aleyhisselatü Vesselam'ın sözünü ne yapıyor? Delil olarak alıyor. Tıpkı burada İmam Malik'in parmaklar arasını söylediği gibi. İkinci sözü diyor ki İmam Şafii Rahimahullah'a. Ağmarg Müslümanlar, ona man istabanı sünne, Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem, onun için onun için onun için onun için onun için onun için onun için ittifak diyor Tamam mı? onun için bir söz Yani sahih bir sünnet Duyduysa diyor Tamam mı? onun için onun için onun için onun için onun görüşü filan, ustadın görüşü, filan şeyhin görüşü. Onun için Ebül Mesud'un varlığında bir gün Ebül Mesud radıyallahu ta'ala bir mecliste konuşuyorlardı. Birisi diyor ki kala Abba Bakr, birisi diyor ki kala Umar. Diyor ki Allahu Akbar. Ben size diyorum ki kala Resulullah, siz diyorsunuz ki kala Abba Bakr ve kala Umar diyor. Allah Celle Celaluhu diyor, gökten başlarınıza taş yağdırmaktan korkuyorum diyor. Allah Aleyhisselatü sözü varken nasıl olur da ''Kale Ebu Bekir, Kale Umar'' dersiniz. Eğer Aleyhisselatü Vesselam'ın sözü karşılığında ''Kale Ebu Bekir, Kale Umar'' gökten taşın inmesinden korkuyorsa ''Kale Abu Hanife, Kale Şafii, Kale Hanbel'' nerede kalıyor? Ebu Bekir nerede? Abu Hanife, ve Şafii, ve Hanbel ve İmam Malik nerede? Yani dağlar arası kadar fark var. var, var. Biliyorsunuz bir icma. Ehli sünnet ve cemaatinin inancına göre İmâ Ebu Bekir radıyallahu anhü tamam mı? ve vesselam'dan sonra en faziletli insandır. Ahl-i sünnet ve cemaatinin inancına göre tamam mı? Resullerden sonra en faziletli kişi Ebu Bekir, sonra Umar, sonra Üthmen, sonra Ali. Ve bazı alimler bazıları Ali'yi daha önce biliyorlar, bazıları Üthmen'i daha önce yani Hüthman ile Ali arasında alimler, bazı alimler ihtilafa düştüler. Çünkü bazıları Ali'nin Hüthman'dan daha hayırlı olduğunu, bazılarının da Hüthman'ın Ali'den daha hayırlı olduğunu ama ashab, ashabın cumhuru yani çoğunluğu bu teselsül ile ittifak etmişler. Abu Bakr, Umar, Hüthman ve Ali. Ve rafizi şiiler bunun tam aksi. Bu İfne Aşriye denilen rafıziler, şeyler. Diyorlar ki, Her kim Ali'den önce Ebebekkür'ün, Umar'ın ve Üzmen'in vilayetini görüyorsa o bizim yanımızda kafirdir diyorlar. Bu kitaplarında dolu Taptaba İdes vardır, El Küleyni de vardır, Et Tabresi de vardır. Tamam mı? Rumeyni'den çıkartılan son kitapta bu İslam'da devlet dedikleri kitabında hepsi bu, bu konuda bu şekilde söylüyorlar. Marra vilayete Ebubekr ve Ömer ve Osman قبل vilayete Ali فهو عندنا كافر كافر كافر diye haykırıyorlar bu şeyler. Bir şey söylüyor miyim hocam? Buyurun. Şimdi eğer birisine kafir ederseniz o kimse kafir değilse kafir döner sizi bu göre değil mi? Hadi odur. Şey Biz şey öyle diyen bir kimseye biz o zaman kafir diyebilir miyiz? Yani Derken biz biz onlar için. onlar bizi tekfir ederken biz onları tekfir etmiyoruz. Çünkü biliyorsunuz ehli sünnet vel cemaat şehit toplumunun cumhurunu yani hepsini tekfir etmemişler. Ama bazı alimlerini tekfir etmişler. Çünkü bu insanlar mukallittir ve ben özellikle kardeşlerimle beraber bu tekfir meselesini bizzat burada yani işledik. Tahmin ediyorum hemen hemen 20 20 halaka civarında bu tekfirle ilgili mesele. Bu tekfir meselesi gerçekten çok tehlikeli bir meseledir. Rastgele şuna buna kafir söylemek. Çünkü bu insanların çoğu mukallittir. Ya, alimlerin de birçoğu da tevil yapıyorlar. Alimler tevil yapıyor. Alimlere mensup olan insanlar mukallittir. Bu kişi kendi imamına bağlı olduğu için imamını taklit ederek diyor ki Sünniler nevasıptır. En nevasıf kuffar diyorlar. Annasib nedir biliyor musunuz? Ehli sünneti kastediyorlar. Ve <gülüyor> an nasibi annasib çoğuldur annasibi tekildir. Tamam mı? Ey ehlibeyt'e düşmanlık Kur'an ve Yahud'dan düşmanlık yapan kişidir. Biz Ehli Sünnet ve Cemaat size soruyorum. Biz Ehli Sünnet ve Cemaat ehlibeyt'e karşı düşmanlık ediyor muyuz? Biz 5 vakit namazımızda Allahumma salli ala Muhammed ve ala ali Muhammed diyoruz. Nerede biz nasibi ne biz ehlibeyt'e karşı Düşmanlık yapıyoruz. Her Allah'ın adı zikredildiği zaman diyor ki sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem diyoruz. Ehli sünnet ve cemaat bir ittifak. Beş vakit namazda en azından bırakın diğer şeyleri. Beş vakit namazda her teşehhütte Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed diyoruz. Bu en azıdır yani. Ehli sünnet ve cemaat ehli beyte hiçbir zaman düşmanlık olmuş değiller. Ehli cemaat kadar ehli beyti seven ve saygı, dayar, saygı gösteren hiçbir toplum yoktur. Tamam mı? O zaman biz bunları tekfir etmeyiz. Onlar bizi tekfir ettiyseler, her ne kadar onlar bize kafir dese, eğer biz kafir değilsek, kardeşimizin söylediği gibi bu söz onlara gider. Ama bunlar da mukallit olduğu için kafir olur mu olmaz mı, biz onu artık öbür dünyaya bırakıyoruz. Çünkü biliyorsunuz Allah Celle Celaluhu bu gibi meselelerde tamam mı? cahil ca, cahillik üzerinde veyahutta tevil konusunda öbür dünyada Allah Celle Celaluhu onları ne yapıyor? Onları imtihan ediyor. Hocam şunları ikiye bölelim mi? Soruları ağır çünkü söyleyeceksen... Ya bunları bitirelim, sorular kalsın ya. 45 dakika oldu. Bir şey olmaz bu. Bu maksat bir ders olsun. İki ders yapmayalım bunu ya. Tamam. <gülüyor> Üçüncüsü diyor ki İmam Şafii Rahimahullah اِذَا وَجَتْتُمْ فِي كِتَابِ خِلَافَ سُنَّةِ رَسُولُ اِلَا سَيْسَانَ Biliyorsunuz İmam Şafii'nin El-Um diye bir kitabı var. Bir de İmam Şafii Rahimahullah biliyorsunuz Hicaz bölgesinde yaşadı. Bir de Irak bölgesinde yaşadı. Bir de Mısır bölgesinde yaşadı. İmam Şafii Rahimahullah bu yörelerin bütün fıkhını almış. Allah rahmet etsin. Ve Irak'tayken onun İlk söz, ilk kavli Mısır'a gittikten sonra ikinci <gülüyor> kavli diye bir görüş var. Kavli kadim ile el kavli l-akhir. Tamam mı? Ve burada diyor ki, Rahimahullah, اِذَا وَجَدْتُمْ فِي كِتَابِ خِلَافَ سُنَّةِ رَسُولِ اللّٰهِ, الله سَلَّمْ فَقُولُوا بِسُنَّةِ رَسُولِ اللّٰهِ, الله سَلَّمْ وَدَعُوا مَا قُلْتُوا Benim kitabıma baktığınız zaman ve benim kitabımda aleyhissalatü vesselam'ın sünnetine aykırı bir söz gördüğünüz zaman tamam mı? Onun sünnetine sarılarak benim sözümü bırakınız diyor. Veyahut da benim sözümden vazgeçiniz. Yani benim mezhebimden demek istiyor. Tamam mı? Onun sözü nedir? Onun görüşü, onun sözü yani onun mezhebi. Tamam mı? Onun bakış açısı. Ey benim kitabımda ne kadar sünnete aykırı bir söz gördüyseniz benim sözümden vazgeçiniz. ve semin sözüne sarılınız. Diğer bir görüşünde diyor ki Allah rahmet etsin. Tıpkı İmam Ebu Hanife'nin söylediği gibi, "Eğer sahih hadis ise, o Hadis sahih olursa o benim mezhebimdir. O hadise sarılınız. Beşinci görüşü diyor ki, "En tum a'lemu bil hadis ve rical minni." Bu İmam Şafii rahimeullah bunu kime söylüyor biliyor musunuz? Evet. Ahmed bin Hanbel'e ile onun öğrencileri. İmam Şafii'nin Öğrencileri başında özellikle İmam Ahmet bin Hembel rahimahullah bunlar hep hadisle uğraşıyorlardı. Onun için diyor ki öğrencilerine şu imamın büyüklüğüne bakınız arkadaş. Bugün hangi öğretmen öğrencisine diyor ki oğlum bak ben birçok meseleyi bilmiyorsun sen biliyorsan bana söyle. Hangimiz hangimiz bu seviyeye inebilir? Şu imama bakınız arkadaş şu tavaziye bakınız siz. Diyor ki entüm öğrencilerine diyor ve özellikle Ahmed bin Hanbel'e <gülüyor> bil hadis ve'r Siz hadis dalında ve hadisleri rivayet eden kişilerin dalında ve vesilesinden benden çok daha ilerdesiniz. Daha benden daha bilgilisiniz. sağ mı? Fe izâ hadis Gördüğünüz bir sahih hadis varsa fa'limûn bihi ayu Hangi yöreden olursa olsun. Kimin tarafından geldiyse gelsin. Onu bana hemen ne yapınız? Onu o hadisi bana sunun. kufiyen ister Küfe tarafından olsun, av Basriyen veyahut da Basra tarafından olsun, av Şamiyyen veyahut Şam bölgesinden olsun, hattâ ethhebu ileyhi île kâne sahihan. Ki o söylenen söz, sahih ise ki ben ne yapayım? Onunla amel edeyim. Ve o benim sözüm olur veya da benim görüşüm ve mezhebim olur. Altın görüşünde diyor ki İmam Şafii rahimahullah "Kullu mes'aletin sahha fiha'l haber al-Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem 'inda ahli'n-naql bi ma qultu fa ana raj'un 'anha fi hayati wa ba'da mamati." Tamam. "Kullu mes'aletin sahha fiha'l haber" diyor. Herhangi bir meselede o mesele o mesele konusunda sahih bir haber varsa yani sahih bir hadis varsa "Ar-Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem" tamam. Günde bu hadisi nüfusdan. Ali yanında. Kimin yanında olursa olsun. Bixlef ma söylediim benim söylediğim söylediğim zıttı ise o söz ve o hadis tamam mı? benim söylediim zıttıysa o söz ve o ve o hadis tam. Fakat benim söylediim zıttıysa o sözün ve değilim. o yani demek istiyor ki o hadis sahih ise ben öldükten sonra bile o sahih hadis benim mezhebimdir. O söylediğim sözden ben diyor vazgeçiyorum. Dikkat ediyorsanız bu imamlar ümmete Müslümanları tek kelimeyle tavsiye ettikleri Kur'an ve sünnete <gülüyor> sarılmaktır. Tek kelimeyle Müslümanın mezhebi Kur'an ve sünnettir. Sahih sünnet geldiği zaman ben sen. Şu kardeşimiz bana sunduğu zaman, Kala Rasulullah sese de valla ben bunu bilmiyorum, ben Hanefiyim. Dikkat ediniz. Übünuhab, İmam Malik'e bu hadisi sorduğu zaman dedi ki bizim yanımızda bu konuyla ilgili bir sünnet var. Dedi hatta Dedi ki an an an an an an, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Dedi ki valla bu hadis sahih. İlk defa duyuyorum bunu. Ondan sonra bu hadiste fetva ver vermeye başladı ve kendi mezhebini çürütüyor kendi meseleminden hemen vazgeçiyor. Tıpkı İmam Abu Hanife rahime söylediği gibi. 7. görüşünde İmam Şafii diyor ki: idara ay bir söz söylerken görürseniz, mı? Benim söylediğim bir söz, bir sözüs gördüğünüz zaman veya duyduğunuz zaman, ve Ve bu söylediğim sözün söze zıt olarak Aisset (ö.s.)'den bir söz geldiyse veyahut da işittiyseniz, fa'lemu enne akli kad zeha." Biliniz ki o zaman ben deliyim. Yani aleyhissalatü vesselam'ın hadisi varlığında kendi sözümü tamam mı? Kendi sözüme dayanarak veya da sarılarak konuşursam bilin ki o zaman benim aklım gitti. Yani ben o zaman bilin ki ben deliyim. Yani ben akıllı değilim. Demek istiyor ki Nasıl olur da Ali Satt ve Selam'ın hadisi varlığında ben derim ki işte şöyle veya da birisi Ali Satt ve Selam'ın hadisi varlığında diyor ki "kâle İmam Şafii, kâle İmam Ahmed, İbn Taymiye, kale, fulan, kale, fulan. Yok, kesinlikle. Hiçbir rabbani alim bunu söylemez. Bunu kim söyler? Ancak heva ve hevesine uyup veya hatta heva ve hevesini ilah edinip kafasına göre, görüşüne göre insanları kendine çağırıp kendi kendini ilah eden insanlardır. Nebiler ve rabbani alimler tamam mı? Böyle bir şey söylemezler. Sekizinci görüşünde diyor ki kul maqultu ne kadar bir şey söylediysem veya da bir şey söylediysem <gülüyor> fe kana an en-nebi khilaf kavli alayhisselamun seledi tamzittiysa mimma yasihhu Allah Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisi daha evladır. Beni taklit etmeyiniz. Aleyhisselatü Vesselam'ın var, sözü varlığında beni taklit etmeyiniz. Ama Aleyhisselatü Vesselam'ın sözü yokluğunda avam tabakasına mensup olan bir Müslüman belli bir alimi taklit etmesi vaciptir. Avam tabakasının Güvenilir bir alimi taklit etmeleri vaciptir. Ancak ona hadis sunulduğu zaman o hadis sahih ise o meselede imamı hadise zıt bir söz söylediyse veyahut da bir görüş sunduysa yine Hanefi kalsın Şafii kalsın ama orada imamının o görüşünden vazgeçsin ve Vesselam'ın hadisine kendini delil ve kendine senet olarak alsın. 9. görüşünde diyor ki İmam Şafii rahimehullah "Kullu hadisin al sallallahu aleyhi ve sellem ne kadar hadis söz geldiyse o benim sözümdür ve o benim mezhebimdir diyor. Tamam mı? Mimma yasuhu taban. Sahih olan. "Fe hadis en e, <gülüyor> ve in lam minni" diyor. Her ne kadar benden duymadıysanız Ali vesselam'ın söylediği her söz benim sözümdür. Her ne kadar benden duymadıysanız, tamam mı? Dolayısıyla burada dikkat ediyorsanız İmam Şafii Rahim Allah, İmam Malik ve İmam Ebu Hanife Rahim Allah her üçü de onların mezhepleri Kur'an, sünnet ve ashabın anlayışıdır. O zaman bu imamlara mensup olan her Müslüman bunları örnek edinerek onun mezhebi ne olursa olsun ve Vesselam'ın sözü, sahih sözü geldiği zaman yine bu kendi sebebi hareket içinde hareket ederek ama o meselede imamının şey imamının görüşünü bırakıp Ali Sattvet'in sözüne sarılması gerekiyor. Ahmet bin Hanbel'in sözü kaldı. Ondan sonra Ahmed bin Hanbel'in sözü Allah. Diyor ki İmam Ahmed bin evet. Hanbel rahimeullah la taklidin bu öğrencilerine söylüyor. Ve la taklid Malik'a ve Şafii'ye. وَلَا الشَّافِعِ وَلَا الْأَوْزَاعِ وَلَا الزَّوْرِ Tamam mı? فَخُذْ Bak bu, burada dikkat ediniz. Yani im ma, imam ve bu zamanda maalesef الْاَسْفِ ustalar imamlar böyle konuşmuyorlar. Siz görüyorsunuz. Allah rızası için. Siz görüyorsunuz. Müslümanlar cemaat liderlerini nasıl ilahlaştırıyorlar? Nasıl liderlerinin sözlerini masumlaştırıyorlar? Sanki her cemaatin lideri Kur'an ve sünneti tamam mı? Bütün yönüyle ihata etmiş sanki. Onun için bir, şahıs, bir şey söylediysen sen ondan daha mı iyi biliyorsun? Bu mutlaka bildiği bir şey var. Yani lider mutlaka bildiği bir şey var diyor. Hiç mutlaka bildiği şey. Burada hadisla zıt sen hala diyorsun ki mutlaka bir bildiği bir şey var. Bildiği nedir arkadaşlar? Ve genelde bu üstadlar ve bu imamlar öğrencilerine ders verdikleri zaman genelde ne yapıyorlar? Bu insanlar onları taklit ediyorlar. Ve dikkat ediyorsanız bazı şanslar kâle fûlen, kâle fûlen filan söyledi, filan söyledi. Ustad söyledi, hocamız söyledi, efendimiz söyledi. Peki? Hani kâle Allah, kâle Resulullah? Ustad şöyle söyledi, efendi böyle söyledi, şeyhimiz böyle söyledi, abimiz böyle söyledi. abimiz böyle söyledi, şeyhimiz böyle söyledi, ustad böyle söyledi, amma böyle söyledi, hâlo böyle söyledi. Allah ve Resulüne bir şey kalmadı arkadaşlar. <gülüyor> Allah ve Resulüne bir şey kalmadı. Tamam mı? Bu gibi isimler Allah ve Resulü maalesef şiddin unutturdular. Onun için bunun için İmam Ahmed bin Hamed dikkat ediyorsanız bu kadar rabbani olmasına rağmen diyor ki la takliduni. Sakın beni taklit etme diyor. Ve la taklid İmam Malik'i de taklit etme diyor. Ve Şafii, Şafii'yi de taklit etme diyor. Ve el -evza İmam Evza'i'yi de taklit etme. Ve'l-Savri ve İmam Sevrî de etme. Peki ne, yap ne yapması gerekiyor? Diyor ki ve huz min haythu Onlar nereden aldıysa sen de oradan al. Onların onlar nereden aldılar arkadaşlar? Kur'an'dan ve sünnetten. İslam ümmeti bağlayan Kur'an, sahih sünnet ve ashabın anlayışıdır. Tek kelimeyle. Ve ve rivayette diyor ki la taklidi dinaka ahadan min haula. Tamam mı? Din konusunda veyahut da dinin konusunda bunlardan hiçbirisini taklit etme diyor. Dinin konusunda diyor bunların hiçbirisini taklit etme diyor. Ve ben size söylüyorum arkadaşlar. Biz normal avam tabakayız. Yani bizim ihtiyacımız veyahut da duyduğumuz ihtiyaç genelde sünnette vardır, mevcuttur yani. Ancak öyle mesela yani içinden çıkılmayacak bazı, bazı meseleler var. Tamam mı? O zaman ne yapılır? İmamların görüşlerine müracaat edilir. Kur'an ve sünnetin yokluğunda. Ama şimdi ben bir Müslüman olarak Sahih-i namazımdan tut, helal ve haramdan tut her şey içinde var. Sahih-i içinde. Ve her avam tabakasına mensup olan bir Müslüman, Sahih-i bakarak namazını kılabilir. Orucunu tutabilir. Zekatını verebilir. Bilmiyorsa okumasını bilmiyorsa veyahut da okumasını biliyor, anlayamıyorsa o zaman ne yapması gerekiyor? Fes'elu ehleb zikri, inkuttum le talemun. Okudum, anlayamadım. O zaman anlayana soracağım. Veyahut da okul yazarlığım yok. O zaman okul yazarlığı olan bir kişilere soracağım. Ama sorulacak olan kişiler de Kur'an ve sünnette güvenilir olan kişiler olmaları gerekiyor. Her sakal bırakan her şimah bağlayan, her sarık saran alim değildir arkadaşlar. Biliyorsunuz Allah Cellece bütün erkekleri sakallı yarattı. İlla bazı erkekler müstesna. Bakıyorsun ki saçı yok, sakalı yok, bulu yok. Bütün erkekler sakallıdır. Onun için Hz. Vesselam döneminde, cahiliye dönemindeki kafirler hepsi sakallıydı. Hepsi sarıklıydı, hepsi cübbeliydi, hepsi fıstanlıydı. O zaman her sakallı alim değildir. Alim kimdir? Alim, kala Allah, kala Resulullah diyen kişidir. Onun için, bu büyük imamlar, mezhep içerisinde olan alimlere alim demiyorlar. Diyorlar ki, هَاُولَا kulluhum مُقَلِّدَ Bunlar hepsi mukallittir. Belli bir mezhebe göre fetva veren bir kişi alim değildir, mukallittir. O imamın görüşü, çerçevesi içerisinde konuşuyor. Alim olan bir kişi, Kur'an'dan ve sünnetten hüküm istinbat eden ve meseleleri çözen kişidir. Örneğin İmam Ebu Hanife, İmam Malik, İmam Şafii, İmam Ahmed bin Hanbel ve bu çizgide olan alimler, ey selef alimleri. <gülüyor> evet. Ve diyor ki rahimehullah: Allah, caa an-nebiy sallallahu aleyhi ve ashabi fehuz bih." Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan ve ashabından gelen her şeyi onu alın. ثُمَّ <gülüyor> اتَّابِعِينَ Ondan sonra, onlardan sonra gelen kişiler. Tamam mı? وَقَالَ el اَلْ اِتِّبَعَ اَنْ يَتَّبَعَ الْرَجُ الْمَجَاءَ عَنْ نَبِي سَوْسَمْ عَنْ Allah Resulü Aleyhisselatü gelen ve ashabından gelen şeylere tabi olmaktır. Onun için biliyorsunuz bir amelin makbul olabilmesi için iki şarta ihtiyaç var. Bir, İhlas Allah rızası için yapmak. İkincisi ittiba. İttiba nedir? Yani Allah ve Resulüne itaat etmek. Yani <gülüyor> sünnete harfiyen uymaktır. O zaman sünnete uygun olmayan bir amel o amel Allah katında makbul değildir. Ve kaideyi biliyorsunuz. Men amile amelen leysa alayhi amrun fehuva Her kim bir amel yapar, yapmış olduğu amel bizim sünnetimize uygun değil de değilse o amel merdüttür. Ve Bu hadis nerede geliyor bu hadis arkadaşlar? Sahih-i Müslim'de. Ben Bu hadis var ya, her muslüman her muslüman bu hadisi ezberleyip çoluk çocuğuna ezberletmesi şarttır. Ve ben diyorum ki şarttır, acizane. Çünkü hepsi amelle ilgilidir. Tamam mı? İkinci görüşünde diyor ki Rhammahu Allah, rai el ve rai Malik, ve rai abi rai diyor. İmam Evzayının görüşü görüştür. Tamam İmam Malik'in görüşü görüştür. İmam Abu Hanife'nin görüşü görüştür. Ve huwa 'indi bütün bunların görüşleri benim yanımda hepsi birdir diyor. Çünkü hepsi görüştür. Yani onların sözüdür. Ve innemel hucce hüccet tamam mı? Fil efar ay delildedir. El efar el hadis ve anı sahabe ve tabiin ve etba'u't tabiin'dir. Tamam. Üçüncü görüşünde diyor ki Allah rahmet etsin. Ve men diyor ki hadis Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fa ala Her kim Allah Resulü Teala'nın sözünü tamam mı reddederse diyor o ki diyor büyük bir helak içerisindedir. O zaman bir hadis sahih ise Müslüman'a düşen görev nedir? Tek kelimeyle semi'na ve ata'na. Duyduk ve itaat ettik duyduk ve itaat ettik Ali satt ve sahih hadisini uyan, duyan bir kişi tek kelimeyle o meselede mezhebinin görüşünü bırakarak Ali satt ve semin sözüne bağlanması üzerinde farz derer rahmekallah. Hadi wallahu alem ve sallallahu aleyhi ve sellem barik al nebiyina Muhammed ve ali ve sahbi sallam ecmaîn. Subhanakallahü ve hamdik eşhedü en la ilaha illâ ente estagfiruke ve etûbü ileyk. Hakka zihlalidin. Dedim bitrim ki ikinci defa şey yapmayalım. demostra. Sonra geleceğim. hocam çünkü burada bayağı sorular ikitlesi e, e, e, oldu. Kasrar olursa yani özet olarak size verdim ha. Bunları şey bize abilerimiz eğer sorular varsa onları alalım. Hocam, bayan doktor varken efendim? Bayan doktor varken erkek do doktora gitmek caiz mi bayan için? Eğer... <gülüyor> Erkek ve bayan doktordan daha irtisasıysa. Evet. Biz bundan önceki sohbetlerimizde bu meseleye değinmiştik. Biliyorsunuz bu bil ittifak geçmişte ile bu zamanın alimleri arasında bil ittifak bir kadın doktorun varlığında tam mı erkek doktora gitmek caiz değildir. Ve maalesef şiddet özellikle yani e, Avrupa ülkelerinde, Türkiye'de Avrupa ülkelerinden sayılır. Genelde kadınlar doktora gittikleri zaman maalesef şiddet mahrem de götürmüyorlar. Tek başına gidiyor Bunu bizzat ben gözümle gördüm. Ben bir hastaneye müracaat ederken Türkiye'de izine gitmiştim. Kapalı çarçaflı bir kadın kardeşimiz. O da bizimle beraber sıradaydı. Ben tabii erkek de var, kadın da var. Hani mahremi var diye. E, bu prostat için gitmiştik. Ondan sonra e, girdi tek başına. Yani erkek mekek yok tek başına erkek doktora girdi. Hem de çar çarflı, yani tabii yüze açık. Tamam mı? Ben orada bir kardeşim vardı yanımda. Beraber gitmiştik. Çünkü ben bilmiyordum. O beni yönetiyordu, şey yönlendiriyordu dedim ki bu ne yırfat kardeş. Burası Türkiye dedi. Vallahi doğru söylüyorsun dedim. Burası <gülüyor> Türkiye. Yani ne demek yani? Türkiye'nin dini mi yok mu? Yani bu Türkleri bağlayan hiçbir şey yok mu? Yani affedersiniz böyle hayvan gibi özgür mü olmaları gerekiyor? Biliyorsunuz dinde özgürlük var ama sınırlı bir özgürlük var. Kafirlerin, komünistlerin, ateistlerin, memlelerin, şunların, bunların söyledikleri sınırsız bir özgürlük değil. İslam'da özgürlük vardır. Hürriyet dedikleri. Görüyorsunuz sokaklarda millet dökülüyor. Birçok ülkelerde hürriyet istiyoruz, hürriyet istiyoruz. Nasıl bir hürriyet istiyorsunuz? Hayvanik bir hür hürriyet mi? Yani bundan daha çok bir hürriyet var mı arkadaşlar? Bahçelerde kız erkek beraber oturup sevişiyorlar. Siz görüyorsunuz. Bundan daha çok bir, bundan daha büyük bir hürriyet var mı? Ama nasıl bir hürriyet bu biliyor musunuz? Hayvanik bir hürriyet sınırsız bir hürriyet İslam'da hürriyet var ama sınırlı bir hürriyet Kur'an ve sünnet çerçevesi içerikli bir hürriyet gerçek hürriyet İslam'dadır aslında hürriyeti konuşan ülkeler ve da ideolojiler onları maslahatlarına çıkarlarına zarar vereceği zaman demokrasi dedikleri hürriyeti bazen ne yapıyorlar anahtarı kapatıyorlar ve bu bütün ülkelerde vardır Dinde Müslümanı erkek olsun kadın olsun Müslümanı bağlayan bir şey var. Bizim dinimiz var. Bir kadın erkeğe gittiği zaman tek kelimeyle eğer kadın doktoru yoksa mahremiyle beraber gitmesi gerekiyor. Ey babasıyla, abisiyle, kardeşiyle, amcasıyla, dayısıyla, kocasıyla eğer evliyse tek başına bir kadın erkeğe nasıl görünür arkadaşlar? Nasıl olur ya? Bu kadar olur mu ya? Bu çarşaflı vallahi gözlerimle gördüm. Aynı salada oturuyordu. Yani açık saçık değil. Çarşık saçık olsa deriz tamam mesele değil. Bitti gitti. Bu demek ki bu Müslüman kadın. Kadın Mus Müslümandır. Ve dine İslam dinine bağlı ve dindar bir aile gözüküyor. Kocası da var mutlaka. Veyahut da amcası var. Bu kadın sahipsiz değil ki. Hani bunun amcası hani dayısı hani kocası hani abesi Çünkü orta yaşlı bir kadın mutlaka bilir yani eğer boşanmamışsa ne doktor hocam baş doktoru, doktoru. Hmm. ve biliyorsunuz bevliye doktorları hele hele özellikle çarçaflı gittiyse o doktor eğer ahlaksız bir doktorsa özellikle açtıracak genelde açtırıyorlar yani bu bir gerçektir bevliye doktorları erkek olsun kadın olsun açtırıyorlar nasıl olur da böyle yapar ya hiç mi kadın doktor yok o ülkede o şehirde ben biliyorum nice kadın doktorları var Hadi diyelim ki yani bazı şahıslar öyle söylüyor. Diyorlar ki efendim evet doktor kadın doktor var ama yani tahassüsünde yani bilir bir kadın değildir diyorlar. Yallah tenezzül ettik bir şey olmaz. Bilir bir kadın değil bari kocanla git kardeşim abinle git babanla git. Senin baban değil ki bu adam bu doktor. Bir de sonra araştırdım. Vallahi sonra araştırdım meğer ki bu doktor aynı zamanda Nusayri'miş. Doktor Nusayri'di. Ve siz biliyorsunuz Nusayrilerin ehli sünnet vel cemaata edindikleri kin, kini. Onların dinlerinde, onların mezheplerinde kimse seni görmüyorsa bir sünniyi gördüğü zaman he, eğer hiç kimse seni görmüyor tahmin ediyorsan onu denizde bo. Ve onların dinlerinde ehli sünnet vel cemaat birisine zarar vermek onların dininde vaciptir. Vaciptir, farzdır ve kişi sünniye zarar verdikçe imanı artar. İçki Alkollu işki içtikçe imanı artar. Göklere kadar çıkar. Cennetler bahçelerinde gezer. Ha, o zaman bir Müslüman kadın Allah'tan korkuyorsa tamam mı? Tek kelimeyle bir doktora görünmek istiyorsa kadın doktora gitsin. Eğer o kadın doktor varlığında gerçekten tahassüsünde yani e, gerçekten mutahassis değilse yani iyi bir doktor ise anlamıyorsa o zaman kendi mahremiyle erkek doktoruna gitmekte bir veis yok demişler alimlerimiz. Ve orada o doktor sadece bakması gereken yara bakacak. Sadece bakması gereken. Örneğin bacağında bir yer varsa yüzünü açmayacak. Veyahut da saçlarını açmayacak. Mesela bacağında mı yara var? Mesela o zaman sadece bacağını gösterecek. Kalkıp da her tarafı soymayacak. Veyahut da ne alakası var saçını açmakla? Gidiyor mesela film çekecek, diyor ki başörtünü çıkar. Atletini çıkar. Ya sen mideyi, sen midemi, mesela midenin e, şeyini çekeceksin, filmini çekeceksin. Başımla ne alakası var? Ve bu Müslüman kadın dedi ki, ben başımı niye açayım? Siz burayı çekeceksiniz. Başımın burasıyla ne alakası var? Diyor ki, bir şey olmaz, açacaksın. Buranın kuralları. Tamam mı? Demiş ki e, sizin kurallarınız böyleyse kusura bakmayın. Tamam mı? Benim paramı bir geri verin, ben muayene olmayacağım. İşte imanlı kadın budur. Yani siz de akıl da, yani akla, akla müracaat ettiğiniz zaman midenin şeyiyle ne alakası var, baş, başı alakası var? Açılması gereken neyse, mehrabiyle beraber yani gidip açtırabilir. Allahu Alem. allah Teala her tevbe edilse, Allah Celle Celaluhu, her günahkara tevbe etmesi için bir süre tanır mı? bir süre mi? Yani, için Biliyorsunuz en isimnet sünnet ve cemaatin inancına göre tövbe tamam. töbe, güneş batıdan doğmadığı müddetçe tövbe kapısı gece gündüz açıktır. 99 sene bir insan küfür içerisindeyse tamam mı? 100. gün İslam'a girdiyse ve orada bütün 99 sene içerisinde yaptıklarından Tövbe ettiyse tamam mı? Allah Celle Celaluhu onun tövbesini kabul ediyor. Allah Celle Celaluhu Allah Celle Celaluhu kadar tövbelerle sevinen hiçbir kimse yok. O kadar ki tövbe eden kulunu sever. Tövbe kapısı hayatta kapanmıyor. Ta güneşin batıdan çıktığı güne kadar. Güneş batıdan çıktığı gün tövbe kapısı kapanıyor. Ha, o zaman insan ne kadar küfür ne kadar füskü fücur yaparsa ihlaslı bir şekilde tövbe eder, geçmiş yaptığı şeylerden vazgeçerse, pişmanlık duyarsa, bir daha dönmemek şartıyla Allah Celle Celaluhu tövbesini kabul ediyor. Ancak halk arasında şöyle bir söz geziyor. Mesela adam sigara içiyor. Sigara içiyor. Estağfurullah ve etubu iley. Yine sigara içiyor. Estağfurullah ve etubu iley. <gülüyor> günes sigara içiyor. Yani hadisiz bakalım bu töbe olur mu? Töbe demek tamam mı? Yaptığı bir şeyden vazgeçmek demektir. Bu estağfurullah ve tövbele diyor ve yine de sigara içiyor. Ve yutestagfurullah ve tövbele adam alkollü içkinin şeyini kafasına kaldırıyor. Ve yutestagfurullah ve tövbele namaz kılmıyor ve hala yine de namaz kılmıyor. E, bu töbe nedir yani? Nasıl bir töbedir? Töbe demek İslam'da tövbe demek Tamam mı? Ruju etmek. Ey yaptığı şeylerden vazgeçip Allah'a dönmek ve o yaptığı şeyleri bir daha bir daha irtikat etmemek. Gerçekten o niyetle yaptı. Mesela diyor ki bir daha ben sigara içmeyeceğim. Tövbe ol. O an için ne yapıyor? Bırakıyor. Bir gün iki gün bir ay sonra tekrar geçiyor. Allah töbesini kabul ediyor. Sonra tekrar başlıyor. Sonra tekrar pişman oluyor ve bu şekilde. Yap, yapıp terk edikçe, yapıp terk edicce yapıp terk edikçe, her töbe ettiğinde Allah Celle Celle onun töbesini kabul ediyor. Ve töbe hiçbir zaman hiçbir zaman güneş batıdan doğmadığı döneminde çe hiç bir zaman töbenin kapısı kapanmıyor. Ehlis sünnet ve cemaatin inancına göre töbe kapısı açıktır. Onun için Türkiye'de bazılarını görüyoruz mesela ya amca diyorum bak yaşlı başlı olmuşsun maşallah. Bak saçların bembeyaz. Şu içkiden vazgeç ya oğlum diyor bu yaştan sonra diyor ben vazgeçsem de ne olacak? Artık iş işten geçmiş diyor. Yok alakası yok. <gülüyor> Sen isterse 99 sene yaşa 99 sene yaşa. 99 senesinin ikinci saatini tamam mı töbe edersen Allah Celle Celaluhu 99 senenin günahlarını affeder. Ve biliyorsunuz tahmin ediyorum bunu birçok defa değindim. <gülüyor> bir kişi 99 kişi öldürdü. Ve bu sahih Buhari'de mevcuttur. Ee, herkesin eli altında olan Riyazu Salihin'de de mevcuttur. 99 kişi öldürüyor. Ondan sonra pişman oluyor. Tövbe etmek istiyor. Soruyor. Diyor ki yani ben işte böyle böyle bir kişiyim. Şerli bir kişiyim. Vazgeçmek istiyorum. Yani bana bu konuda nasihat edecek kimseyi tanımıyor, tanıyor musunuz? Diyorlar ki evet işte filan yere git orada bir kişi var. Dağa gidiyor işte bir muharada bir kişi varmış orada hep ibadet yapıyor. İbadet, ibadet, ibadet, ibadet, ibadet. Cahil bir insan dinden bir şey bildiği yok. Adam çok namaz kılıyor. Ondan sonra dağa çekilmiş ne kadın görüyor ne şu ne bu ne fitne ne dedi kudu ne gıbet ebeden. Hayatını tamamen her şeyden koparmış dağda yaşıyor. Hep namaz kılmak, namaz kılmak, oruç tutmak, namaz kılmak. Yetişir on yana diyor ki efendim, işte ben böyle böyle doksan dokuz kişi öldürdüm. Ancak bu hayatımdan bıktım usandım. Ben tövbe etmek istiyorum, Rabbime dönmek istiyorum. Ne yapsam acaba tövbe etsem, vazgeçsem Allah benim tövbemi kabul eder mi? Diyor ki sen dokuz doksan dokuz kişi öldürdün de ondan sonra tövbe etmek istiyorsun ha? Senin hiç tövben yok. Allah seni hiç affetmeyecek. Öyle mi diyor ve diyor? Kılıcını çekip pat ya onun kafasını döndürüyor. Buna yüz kişi yüzüncü kişi olsun. Diyor tabi bu yine bu adamı öldürdükten sonra gene pişman oluyor yine vazgeçmek için bıktı bu hayattan tekrar sormaya başladı diyorlar ki birisi ona diyor ki var diyor filan yere git filan köye git diyor orada bir alim var diyor gidiyor selamun aleyküm aleyküm selam. işte kıssasını anlatıyor yüz kişiyi öldürdüm diyor ve ben böyle bir toplumda yaşıyorum diyor. Hayatımdan bıktım sandım. Yani ben bu hayatımdan vazgeçmek istiyorum. Adama acaba vazgeçsem Allah beni kabul eder mi diyor bu hayattan sonra? Nasıl kabul etmez evladım diyor. Allah Celle Celaluhu Gafur Rahim'dir diyor. Yalnız sana bir tavsiyem diyor. Nedir diyor? Sen diyor bir daha bu toplumuna geri dönmeyeceksin diyor. Çünkü senin toplumun tamam mı fesatla dolu bir toplumdur sen oraya töbe ettikten sonra yine dönersen yine aynı tas aynı hamam olacak e ne yapmam gerekiyor filan köye git orada Allah'tan korkan insanlar var İslami yaşayan insanlar var oraya git orada bulun ve oraya gidersen inşallah yani salih insanlardan olursun kabul ediyor ve çekip gidiyor yolda giderken Allah Celle Celaluhu onun ecelini getiriyor Burada iki rivayete. Bir rivayete göre Allah Celle Celaluhu yani gideceği yer çok uzak olmasına rağmen Allah Celle Celaluhu ora o gideceği yeri yakınlaştırıyor. Geldiği yeri de uzaklaştırıyor. Böylece şöyle tam öldüğü zaman elini şöyle o toprağı el deyitiriyor. Diğer bir rivayete göre orada tam yetiştiği zaman ölüyor ve Allah Celle Celaluhu ona iki tane melek gönderiyor. Ve bu iki melek Birisi diyor ki, bu tövbe ettikten sonra iman üzerinde öldü, bunu cennete götüreceğim. Diğeri de diyor ki, bu adam hayatında bir miskazerre kadar hayır işlemiş değildir. Mesela oraya geleceğim. Nasıl olur da bunu cennete götüreceksin? Bu cehennemliktir. Tamam mı? Ve Allah Celle Celaluhu tekrar bir melek gönderiyor. Aralarında hakem olması için. Mesela nedir? Diyorlar ki, mesele böyle. Peki diyor, çok kolay bu kişinin geldiğiyle gideceği arası mesafesini ölçünüz hangisine daha yakın ise oranındır tamam mı? ve ölçüyorlar işte bu rivayete göre Allah Celle Celaluhu bu yeri yaklaştırıyor ve böylece melekler ne yapıyorlar? cennet meleki ve tahir melekler onu cennete götürüyorlar yani bu adam hayatında bir miskal zerre kadar dikkat ediniz yüz kişi öldürdü hayatı boyunca hepsi fısk fucur zulüm yani hayatında hayır miskazerre kadar hayır yapmamıştır. Ve tek kelimeyle pişman olup tövbe ettikten sonra Allah Celle Celaluhu bütün bu hayatı içerisinde olan her şeyi ne yapmıştır? Hepsini kefaret Peki, etmiştir. Peki hocam bunların cizası, burada cezaları çekmeyecek mi? Artık cezasını çekmeyecek çekecek, çekmeyecek onu azalacak Allah bilir. Tamam <gülüyor> mı? Ve ben geçen e, tekfir meselesine değindiğim zaman dikkat ettiyseniz orada kelime-i anlatırken yani biliyorsunuz iman üzerinde ölen ehli i Sünnet ve cemaatın inancına göre iman üzerinde bir miskazerre kadar yani ah böyle bir miskazerre kadar imanı varsa bu insan ebediyen cehennemde kalmayacak. Ve hayatında hiçbir hayır işlemeyen bir kişi en son Allah Celle Celaluhu Rahmetiyle onu çıkarıyor ve cennete girdiriyor. Ve biliyorsunuz bu hadiste hadisin devamında bu en son cehennemden çıkıp en son cennete girecek olan kişi dünya ile dünyanın on katını veriyor. Düşün. Dünyana, şu dünya, dünyanın büyüklüğüne bakınız. Dünyanın on katını cennette en az en az yer alan kişinin edindiği mülktür. Peki bu Abu Bekirler, Umarlar, Hütmenler, şu salih insanlar nedir? Bu artık eğer bu cennette en az alan, en en çok günahkar ve en son cennete giren aldığı pay buysa salih insanlar payı ne? O zaman bizim dinimizde tamam mı? Kişi tövbe ettikten sonra onun tövbesi makbuldür ama bir tek şartla bir daha o daha dönmemek şartıyla. Vallahi. Tövbe benim bir usulü var mı? Yani söylenecek bir şey sadece tövbe ediyorum demek yeterli mi? Yeterlidir. Yani evet, tövbe... Bir var, özel bir şey var mı? Şimdi diyorsun ki ben bir daha akıl yönden evet. örnek vereceğim. Bu bardağı birçok defa alıp getiriyorsun. Ben bir daha bu bardağı almıyorum. Kendi kalbinden konuşuyorum. Bir daha almıyorum. Yani dikkat ettiyseniz ben niyet konusunu deyince geçenlerde dedim ki mesela bir, bir kişi sofrada birçok çeşit şarap getirdi. Bir kişi demiyor ki niyet ettim ayranı aldım diye, Niyet ettim mesela asiri aldım, elmayı aldım. Herkes kalbinde neyi neyi niyet ettiyse onu alıyor. Değil mi? O zaman sen kalbinde niyet ediyor. Diyorsun ki ben bir daha bu bardağı almayacağım. İşte bu nedir? Bir daha ona dönmemek işte bu evet. nedir? Niyettir ve tövbedir. Valla bir nasıl bir şey var? Şeymeyi, nasıl bir şey olsun diyor. Yani, niyet olarak gibi değil yani onunda başından kaynak sular dökülüyor dökülüyor gibi oluyor işte diyor. an an, an Mes mesela şöyle bir örnek verelim Allah korusun bir kişi zina yapıyor gidiyor genel evine gidiyor ve zina yapıyor zina yaptıktan sonra pişman oluyor yani içi böyle sıkılıyor böyle nasıl nasıl ben bunu yaparım ve diyor ki söz veriyor. Ya Rabbi ben tövbe ediyorum. Söz veriyorum bir daha ben zine yapmayacağım. İşte bu töbedir. O zaman töbe nedir? Töbe yapmış olduğu şey bir daha işlememesi. Ondan sonra pişman olması. Tamam mı? Terk etmesi, pişman olması ve bir daha geri dönmemesi. Üç şey. Terk etmesi. Tamam mı? Pişman olması ve bir daha geri dönmemesi. Biraz önce sigara içen örnekte adamın dilinde var, kalbinde yok. Geçmiyor, dilinde var. Çünkü o zaten terk etmedi ki işte onun için ben onu örnek verdim. Adam o, sigara içiyor. Estağfirullah. ya. estağfurullah. Niçin yani? Yani ben işte bir daha sigara içmeyeceğim ama içiyor. Ha o zaman bunu terk etmediyse oradaki estağfurullah ona hiçbir faydası yok. Gönlümüzden tövbesi li? mesela Estağfurullah Maşallah maşallah. Uzunca bir şey yok yani。maşallah, uzunca. Şey yok yani. olmaz evet, uzunca. Evet, tıpkı bazı şahsların abdest alırken işte eller üzerinde dua, ağza verirken dua, buruna verirken dua, yüzü yıkarken dua, efendim memle yıkarken dua. Ya biz Kur'an'ı ezberlemiyoruz. Bize bu duaları nasıl etmiyor? Yani diyorlar ki bu duaları yapmanın abdesti yoktur. Ben Fatiha surezini bilmiyorum. Tamam mı? Tutuyorlar, millete zorluk çıkarıyorlar. Türkiye'de bir kitap var ne diyor? Mizraklı İlmihal. Ve bunu Kur'an kurslarında okutuyorlar. Ben gördüm bu kitabı Türkiye'de bir yani bir cemaatin içinde gördüm. Tamam mı? Aynen diyor. Ellerini yıkadığın zaman bir dua getiriyorlar. Bu dualar ezberimde değil. Olmadığı için yani söyleyemiyorum. Ama bu mizraklı ilmi hala müracaat edildiği zaman görürsünüz. Diyor ki ellerini yıkayacağın zaman işte ne yapman mutlaka bu duayı söyleyeceksin. Ağzına su verdiğin zaman işte bu duayı söyleyeceksin. Burnuna bu dua, yüzüne bu dua, dirseklere kadar şu dua, diğer dirseklere şu dua, başı meshetmek bu dua, Efendim, kulakları meshetmek dua, ayakları yıkamak dua. Dua olur dua, dua olur, da dua, da dua, da olur da. dua yani peki. Ondan sonra diyorlar ki bu duaları yapmazsanız abdestiniz sahih değildir. Nereden geldi bu? Ha o zaman yani bu ehli tarikatın söyledikleriyle bu insanların söyledikleri tamam mı Kur'an ve sünnetle çelişince bunların hiç ne bunları söylediklerine de bunların söyledikleri geçerliği duaları peygamber Efendimizi falan söylemek E biz diyoruz ki İhâtu yani. burhanakum evet. biz onlara diyoruz ki ihâtu burhanakum in Gösterin bize. Tamam. Biz ne, diyeceğiz bir, bir şey olmaz. Biz sizinle beraberiz. Oturalım. Şu dünyadaki sana 5 sene müehlet veriyorum diyoruz ki onlara 5 senet rühnet veriyorum şu dualara dair hadis getir biz de sizinle beraber biz de bu duaları ezberlemeye çalışacağız ve biliyorsunuz aleyhissalatü vesselam'ın söylemediği bir şey ona isnat etmek aleyhissalatü vesselam diyor ki benim söylemediğim bir şey benim söylediğimi benim söylediğimi söyleyen kişi yerini cehennemde hazırlasın fel yetebeu emek'adahu nar diyor aleyhissalatü çünkü bu dindir Allah korusun. Ya Bu dindir, bu bardak yapmak değildir. Bardak yapmak, masa yapmak, memne yapmak bu akla mantığa uyan bir şeydir. Ama din akla mantığa uyan bir şey değildir. Din tek kelimeyle Kur'an ve sünnettir. O zaman Kur'an ve sünnetin dışında bir ibadet geçerli değildir. Ve biliyorsunuz alimler bir ittifak, dört tane mezhep. İmam Abu Hanife, İmam Malik, İmam Şafii, İmam Muhammed bil ittifak diyorlar ki el-ibadet tevkifiye ibadetler tevkifidir. Ne demek tevkifidir? Yani delile dayalıdır. El-ibadet tevkifiye ibadetler delile dayalıdır. Delil nedir? Deminki söylediğimiz an <coughs> ve sünnettir. Eğer bunların Bunların delili Kur'an ve sünnette yoksa o zaman siz bunlardan nereden geliyorsunuz? Niçin bu insanlara zorluk çıkarıyorsunuz kardeşim? Bu duaları ezberlemek zordur gerçekten. Yani sen Allah'ın seni mükellef kılmadığı bir sözde sen niçin insanları mükellef kılıyorsun? Bu dinin için zorlaştırıyorsun sen? İslam dini zor bir din değil. Dinler içerisinde en kolay din bizim İslam dinimizdir. O zaman siz niçin dinimizde zorluklar çıkarıyorsunuz bu Müslümanlara? Çocuk Kur'an kursunda bir sene okuyor bu duaları ezberletmek için. Bu Mizraklı, mizraklı İlmihal denilen kitabı. Bir sene bir sene adam bu kitabı ezberletiyorlar. De bak Heh, dediği gibi. Gerçekten. Müslümanlar biraz Allah'tan korksun canım. Müslümanlar Allah'tan korksun. Taassubu bırakmak lazım. Hem mezhep taassubluğu hem cemaat grup taassubluğu. Bazı insanlar kendi gruplardan başka bir grup tanımıyorlar bazı insanlar kendi mezheplerinden başka bir mezhebi de tanımıyorlar hepsi bu aşırılıktır ve İslam'da aşırılık kesinlikle batıldır o zaman tek kelimeyle Müslümanlar kardeştir mezhebi ne olursa olsun köyü neleri, nereli olursa olsun ırkı ne olursa olsun neticede hepimiz Adem'den ve Havva'danız ya hepimiz kardeşiz e hepimiz Müslümanız tamam mı veya da mesela diyelim ki Türk toplumu hepimiz Türk'üz e ne oluyor Yok sen bu cemaattan olmasan cennete girmezsin. Sen bu cemaattan olmasan cennete girmezsin. Yok bu ırktan olmasa cennete giremezsin. Bu ırktan olsan cennete giremezsin. Şu ırktan olursan cennete girersin. Yani bu kadar da olmamak lazım. Müslüman Müslüman olması gerekiyor. Kur'an sünnet çerçevesi içerisinde delillere dayarak Rabbine kulluk yapacak. Bildiği kadarıyla da buna çağrı yapacak. Onun için din nedir? İlim, yaşamak yani amel, amel etmek İlk önce öğrenecek, sonra amel edecek, sonra öğrendiği ve yaşadığına çağrı yapacak. Ve bu üç tane şey Resullerin halleridir. Biliyorsunuz insanlar içerisinde en çok eziyet gören Resullerdir. Ondan sonra Resullerin çizgisinde olan insanlar. Çünkü öğrenen, yaşayan ve çağrı yapan mutlaka eziyetlerle karşı karşıya gelecek onu eleştirecekler, ona laf söyleyecekler, onu gerekirse dövecekler, gerekirse sövecekler, gerekirse gerekirse sürgün yaparlar. Neler neler neler neler. Ve biliyorsunuz Ebu Hanife Rahimallah hapiste öldü. Sırf o zamanın o sultanın, onun döneminde sultanın kadısı olmadığı için öldürüldü hapiste. Onu hapse attı. Dedi ki ben zalim bir sultanın kadısı olamam. Ve hapse attılar ve o hapishanede vefat etti Allah rahmet eylesin. Ahmet bin Hembel Kur'an mahluk değildir dediği için tamam mı? O da hapiste haps, hapsedildi ve dayaklar işkencenin altında e, Kur'an mahluktur, yaratılmıştır diye, diye söylemediği için en son hapiste öldürüldü. Öbni Teymiye yine o şekilde Şam hapishanesinde cenazesi oradan çıktı. Rabbani alimler hepsi böyle. Ha, o zaman Müslümanlar isterse Amerika'da olsun isterse Rusya'da olsun. Madem ki bu kelime-i söylüyor ve buna iman ediyor ve bununla, bunun gereği üzerine amel ediyor, bunlar kardeştir. اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ Bitti gitti. Irk ne olursa olsun, mezhep ne olursa olsun. Sen henefisin, ben şafiğim, biz kardeşiz. Ve birbirimizle ne yapacağız? Birbirimize dinimizi yaşamak için yardımlaşacağız. Eğer benim yapmış olduğum amelde... Kuran ve Sünnet aykırı bir şey varsa sen de biliyorsan sen bana hatırlat ki ben de ondan vazgeçeyim. Sen bilmiyorsan ben hatırlatayım. Sen ondan vazgeç ve böylece birbirimize İslam'ı yaşamak için yardımcı olacağız. Allah'a Sorularımızın yüzde 99 buçuk kaldı. <gülüyor> e biz zaten sorun sorun cevaplarındayız. Bitti mi? Ya Rabbi. Hadi vallahi sallallahu aleyhi ve Çeşmenin altında İbrahim'dan sonra yani camide görüyoruz. adam çeşmeyi sona kadar şey açıyor. Böyle nar. Şey şey yani bu, yani şu, o zaman çünkü bu parmak parmaklar arası Parmaklar arası bazen su girmeyebilir. Hele bazı insanların parmakları çok sıkıdır. <gülüyor> tamam mı? Çok sık oldu. Dikkat ediyorsanız İmam Malik bu hadisi bilmeden diyordu ki yani insanlar parmaklar arasını tahlil yapmakla mükellef değiller. Bu hadisi gösterdikten sonra o kendi görüşünden vazgeçip hadisle amel etmeye. O zaman, ondan sonra herkese diyordu ki abdest saldığınız zaman parmaklar arasını tahlil yapınız. Yani karıştırınız. Yok şart değildir. Yani sünnet budur. Yani bunu yaptığın zaman sen ibadet yapmış oluyorsun. Ama bununla yaptığın zaman ayrı görevi görüyor ama o o ibadetten mahrum kalmış oluyorsun. Biliyorsunuz kişi sünnetle amel yaptığı zaman ibadet yapmış oluyor. Çünkü sünnet ibadetin kendisidir yani. Evet. Hocam ben Cemaatin... Ee, son mesela rekatı kıldır zaman yetiştiğimizde yani, o yetiştiğimiz zaman tüm e, vakitleri o acayla kılmış mı diyoruz, yoksa son vakit mi sayılıyoruz? Yani sen yetiştiğin o kadar cemaat cemaatın sevabını arıyorsun. Cemaatın sevabını arıyorsun. Mesela e, öğlen namazında birinci sen dördüncü rekatta yetiştin. Hı. Tamam mı? O zaman sen cemaati yetişmekle beraber birinci rekatı orada yani imamla beraber yetiştiğin için cemaati yetişmiş olursun. Ama diyelim ki cemaatin sevabı yüzdür mesela. Sen o zaman yüzde kaçını yetişmiş olursun? Yüzde yirmisini. Yani böyle. Hocam bir soru var. Ha buyurun. İslam İslam'da cariyelik diye bir şey var mı? Bir de bir gün, e, nikah olmadan cariyelik sana helal midir? Bu cariyelik meselesi yani küfür ümmeti ile evet. İslam ümmetinin arasında savaş olduğu dönemlerde <gülüyor> tamam mı? İslam devletinin almış olduğu esirleri yani imamın tamam mı? Ölül emrin veyahut da halifenin işte bu kafirlerden anılan erkekler ve kadınlar devletin malı olmuş oluyor. Devlet yani imam bir kısmını ne yapıyor? Bir kısmını askerlere yani mücahitlere taksim ediyor filana filana filana filana dolayısıyla bunu ona taksim edildikten sonra bu o kadın o erkeğe helal olmuş oluyor. Yani mesela dört tane karısı var ama iki tane de cariyesi var. Biliyorsunuz İslam'da nikah olarak yani hür olan kadınlardan dört tane kadından fazla nikaha altında bulundurması caiz değildir. Ama dört nikah dört kadından ötemesen üç tane cariyesi var. Üç tane cariyesiyle de Cemaat yapabilir yani cinsim münasebet yapabilir. Onlar da onun hanı, hanımı gibidirler. Yani bu da nikah nikah gerek yok değil mi? Yok, yok tamam. tamam imam ona verdikten sonra tamam onun mülkü olmuş oluyor. Peki e, dini olmasa hocam yani Yahudilik, pardon, Hristiyanlık pardon, Müslümanlık, müşrik yani hiçbir dini yok, Allah'a inanmıyor. Ka kadın mı? Heh, kadın oralarda. İşte, ne olursa olsun ister Yahudi olsun, ister Hristiyan olsun, ister Budist olsun, ister Hı -hı. ne olursa olsun. Da öyle. Tamam mı? Hocam peki, şey var ya Kur'an'da? Yani Kur'an'da biliyorsunuz. Biliyorsunuz Kur'an'da bu yani her şey Kur'an'da. Geçen yine ben de inmiştim acizane. Demiştik ki Kur'an öz bir kitaptır. Tamam mı? Yani bazı yani öz meselelere değiniyor. Ama her şey küçüğünden büyüğünden her şey Kur'an'da mevcut değildir. Ve örnek vermiştim acizane. Demiştim ki mesela beş vakit namaz Kur'an-ı Kerim'de tefsilatlı bir şekilde zikredilmiyor. Mesela sabah ikirik attır, Kuranda yazmıyor ikirik attır, ölen dörttür. Alaykum ve Efendim e, akşam üçtür, yatsı dörttür. E, namazdan önce şu kadar sünnet, namazdan sonra şu kadar sünnet, tamam mı? E, mesela zekat mesela mesela diyelim ki zekat İslam Kuranda zekat zikredilmiş ama tafsilatlı bir şekilde zikredilmemiş. Mesela altın fata bir şekilde zikredilmedi, gümüş zikredilmedi. Mesela develer kaç devede bir kaç mesela deve kaç koyunda bir kaç keçide bir kaç inekte bir bunlar hepsi tafsilatlı bir şekilde Kur'an'da zikredilmemiş. Yani Kur'an'da namaz kılındığını veya da namaz kılınması gerektiğini söylüyor Allah Celle Celalühü. Tafsilat nerede gelmiş? Sünnette. Yani çünkü sünnet Kur'an'ın ikinci tefsiridir. Ve sünnet Allah Celle Celalühü tarafından Kur'an gibi Ali Satt ve selam'e Cebrail vasıtasıyla vahiyedilmiş. Yani o da vahidir. Onun için Sahih sünnet tıpkı Kur'an gibi kıyamete kadar yani Allah Celle Celaluhu Kur'an'ı kaldırıncaya kadar tahrif edilmekten mahfuzdur. İnne nehnü nezzelne zikra ve inne lehu Ve alimler burada bu ayeti tefsirle, müfessirler tefsir ederken bizzat bunu ne yapıyorlar? Buna değiniyorlar. Yani sahih sünnet Vahidir. Peki hocam Efendimizin var mı ticariyesi? Aleyhissalatü vesselam. Yani. mesela Meryem Radıyallahu anhâ aleyhisselam Ra Meryem İbrahim'in annesi biliyorsunuz İbrahim'in annesi cariye idi. Yani efendimizin hanımlarının dışında Tabii. Aradılar. Evet İbrahim yani, İbrahim'in annesi. İbrahim'in annesi Meryem biliyorsunuz Hı. onun yani hür hanımı değildi. Yani hür, hür, hür hanımlarından hür değil. Mi? Efendim. Ya e ama sonra özmal oldu ondan sonra. Yok yani ki ilk başta çünkü ayetlerde Allah Teala buyuruyor ya hoşunuza giden müşrik bir kadın diyor mesela. Beğenmediğimiz mümin bir kere ondan daha iyidir diyor. Biliyorsunuz. Ehli sünnet ve cemaatin inancına göre Yahudi bir kadınla Hristiyan bir kadınla evlenebilir bir erkek. Ama bir Yahudi erkek, bir Yahudi Hristiyan, Müslüman bir kadınla evlenemez. Müşrik bir kadınla da evlenemez. Müşrik bir kadınla da evlenemez. Çünkü o Budist ise onunla evlenemez. Allah Celle'ye Celle Celle bunu olunca... Ama ehli kitap cariye olunca artık o onun hükmüne geçiyor. Yani evlenmek ayrıdır, cariye hükmü ayrıdır. Evlenmek yani mesela sen şimdi evlendiğin gibi gidiyorsun bir kadınla evleniyorsun mesela. Onun için mesela şimdi Avrupa'da bazı Türkler mesela Alman bir kadınla cinsiyet almak için, yani vatandaşlık almak için adam onunla evleniyor mesela. Bazıları da inan ki vatandaşlık için değil, hoşuna gidiyor evleniyor. Ve o Hristiyan bu Müslüman çocukları da anneleri ne yapıyor? Çocukları alıyor Hristiyan şeye kiliseye götürüyor. Bizim dinimiz gerçek Yahudi bir kadınla, gerçek Yahudi, gerçek Hristiyan bir kadınla evlenmekte bir beis görmüyor bizim dinimiz. Tamam mı? Hı hı. Ve Yahudi ve Hristiyanların kestikleri bize göre yine helaldir. Ama gerçekten Yahudi ise, gerçekten Hristiyansa, yani ya yani şimdi mesela bizim bazı Müslümanlar gibi. Adam diyor ki ben Müslümanım. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Ama ne namaz kılıyor, ne oruç tutuyor, ne yapmıyor tamam mı? Hatta bazıları nusayridir, Biliyorsunuz Nusayriler sözde Müslümandır. Dürziler sözde Müslümandır. Kadiyeniler, Bahailer bunlar sözde Müslümandır. Çünkü senin gibi, benim gibi kelime-i getiriyorlar. Ama bunlar Müslüman değildir gerçekten. Ha o zaman her kelime-i getiren nasıl gerçekten Müslüman değilse, her Yahudini ve Hristiyanlığı kabul eden bir kadın veyahut bir erkek, Gerçek Yahudi ve Hristiyan değildir. Onun için layık bir Yahudi veya da layık bir Hristiyan kestiği bize haramdır. Tamam mı? Veyahut da layık bir Yahudi kadın veya da bir Hristiyan kadın bize helal değildir. Ama gerçekten Yahudi ise, gerçekten Hristiyansa, Müslüman bir erkek, Hristiyan bir kadını ve Hristiyan bir Yahudi, Yahudi ne yapabilir? Evlenebilir. Ama savaş esnasında bunlar cariyedir. Müşrika olabilir, Yahudiye olabilir, Hristiyaniye olabilir. O zaman bu cariye hükmündedir. Ama evlilik ayrıdır. Evlilik, müşrik bir kadınla evlenemez bir Müslüman. Nikah olmadan haram oluyor yani. Bu cariye o zaman nikahla tamamen farklı bir şey Tabi canım, nikahtan apayın. İman bunu sana mı? verdikten sonra bu senin mülkün oluyor. Yani cariye insan sonuçların yani mülkü oluyor derken bu olmuyor konmuyor. Niye? İnsan sorusu o İnsan onun, onun için Allah Celle Celaluhu ve Aleyhisselatü Vesselam diyor ki ne yapıyordu? <gülüyor> Müslümanları e, şeyleri azat etmek için hep tavsiyeler yapıyordu. Mesela bir kişi bir kişi Ramazan'da hanımıyla cinsi münasebet yaparsa ilk yapması gereken nedir biliyor musunuz? <gülüyor> i̇lk yapması gereken bir köleyi azat etmesidir. İslam köleleri azat etmek konusunda ne yapmıştır? Teşvik etmiştir. Ve ashabın birçok köleleri hepsini Hürriyetlerine kavuşturmuşlar. Tamam mı? Ama yine onların yanında onların ailelerini almışlar. Hani mesela diyor ki Mevla Ebn Umar diyor. Mevla Ebn Umar ya yani bu daha önceden köleydi. Sonra hürriyetine kavuşturuyor ve onun yanında kalıyor. Yani onun sahipliği mahiyetinde kalıyor. Tamam mı? Ama hürdür. Yani köle değildir. Köle hür edildikten sonra kimse onu yani hür edilen bir kişi kimse onu köle alması caiz değildir. Tamam mı? Ama küfür ile İslam devleti arasında savaş verdiği zaman tamam mı? Bu esirler İslam devletinde ve da İslam dinine göre bunlar esirdir. Ve bu esirler erkek ve kadınlar tamam mı? Müslümanların halifesi halifesine kalır. Ya onları hür eder, bırakır, salar para karşılığında salabilir parasız bir şekilde affedebilir tamam mı? Veya hatta mesela diyelim ki ee, geçmişte olduğu gibi Aleyhisselam döneminde olduğu gibi yani bazı müşrikler e, esir tutulduktan sonra diyor ki mesela sen şu kadar Sahabi Arapçayı öğret sen ondan sonra sen hürsün tamam mı? Veyahut da diyor ki şu kadar sen şu kadar, ve kadar ver hürsün efendim. Geçen, değil mi? efendim? Ve geçen, Tabii canım. Ama şu da var, cariyenin cariye olabilmesi için savaş meydanına gelip bizzat orada savaşması lazım ya da Yok. orada bulunması lazım. Mesela Yok doğru değil. ben gidip, e, afedersiniz mesela Bulgaristan'dan bir kadını getirip o benim cariyem diyemem dikkat ediniz. Bak laflara dikkat ediniz. Biz diyoruz ki İslam devleti ile küfür arasında savaş olduğu Has zaman savaşta olursa... e biz bunu 4 5 yok. defa tekrar ediyoruz. Mesela... Savaş alanında ise ya da mesela yok. onun demek istediği o ki savaş alanında ille de savaş alanında değil. Yani mesela diyelim ki ülkesinde ise ülkesinde biz mesela diyelim ki Bulgaristan'a hücum ettik. Tamam. Bir sürü kadınlar evlerinde oturuyor savaşta değil zaten bizim dinimizde savaş yapmayan kadınları öldürmek caiz değil bakınız İslam dininde kadınları çocukları yaşları din adamları öldürmek yasaktır ancak o kadın silah silaha tutunup Müslümanlara karşı mücadele veriyorsa o öldürülür ama savaş vermeyen bir kadını öldürmek bizim dinimizde kesinlikle caiz değildir e da mı Tabii bu mesela gittik diyelim ki Bulgaristan'ın bir köyüne gittik ve burayı istila, istila ettik İslam devleti demek istiyorum Yoksa Türk Devleti'ni demeyiz demeyiz Yanlış anlamayın. Ben, ben diyorum ki İslam Devleti'nin, İslam Devleti derken yani İslam Halifesi'nin bünyesinde olan Devlet ile Küfür Devleti arasında Savaş olduğu zaman Köye girdiler. Kızlar, çocuklar, erkekler Hepsi evlerinde oturuyor. Burayı istila ettikten sonra Bunlar hepsi esirdir. Burada Ülül Emre kalır. Ülül Emre Onlara der ki mesela burada yaşamak isterseniz cizye verirsiniz ve olduğunuz gibi kalırsınız. Cizye. Yani bir cüz ne diyorlar cizye şimdi verdi Ver, mi vergi diyoruz? Vergi. Mi? vergi. Tamam mı? Vergi. O zaman verdikleri vergi şimdi alimler diyorlar ki bir dinar. Dinar bir altın parçasıdır. Tamam mı? Ve bazı alimler diyorlar ki bir dinar bazı alimler diyorlar ki bir buçuk dinar. Yani bir kişi İslam devletine bir buçuk dinar veriyor. Ondan sonra orada istediği gibi çalışır. Yani hür bir şekilde çalışır. Kimse ona haksızlık yapamaz. Mesela haklar konusunda bir Müslümanla haksızlık olduğu zaman İslam devleti bu müşrik veya bu Hristiyan, Hristiyan ile Müslüman arasında hüküm verir. Hüküm konusunda Yahudi ile Müslüman, Kur'an ve Sünnet bünyesinde eşittirler hak, hak, hukuk konusunda. Yani bu Müslümandır diye tamam, senin malını yesin diye bir kayda yoktur. Tamam mı? Ve tüm bunlar esir alınır. İmam der ki mesela hepiniz hürsünüz, gitin. Çünkü esas kelime imamın kelimesidir. Askerlerin, mücahitlerin değil. Veyahut der ki mesela şu kadar bize para verir, sizi hür bırakırız. Veyahut mesela birçok mücahit mesela bekardır, hanımı yoktur, şudur budur. Der ki mesela şu kadınları mücahitler arasında paylaştırır ve paylaştırdığı kadınlar, kızlar, çocuklar kime verdiyse bu onun mülküdür. Tamam mı? Azat edilmediği müddetçe onun eli altında esirdir. Ama yediğinden yedirir, içtiğinden içirir, giydiğinden giydirir. Ona zulüm yapmak da haramdır. Yani onun evinde, tarlasında, dükkanında onun ona çalışır. Ve da der ki mesela bu ona ver Ali Mustafa Kemal İmam kime verdiyse diyor ki mesela bak sen benim yanımda iki sene çalış ondan sonra hürsün. Diğeri diyor ki beş sene çalış ondan sonra hürsün. Birisi diyor ki bana mesela on on dinar ver ondan sonra hürsün. Birisi diyor ki sen benim yanımdasın diyor. Ben tenezül etmediğim müddetçe benim yanımdasın. Çünkü değil benim değil. sana ihtiyacım var. E şimdi adam diyor ki mesela tamam diyor ben şimdi senin kölenim. Bari bana bir müddet ver. Ondan sonra ben hür olayım. Adam diyor ki yok. vefaat geliyor diyor ki tamam diyor. Ne istiyorsun? Bunu hür etmek için. Bu azat etmek istiyor mesela. Bu adam kendi mülk sahibi azat etmek istemiyor. Ama başka birisi tıpkı Ebu Bekir radiyallahu anh, o zaman şeyde yaptığı gibi. Ne istiyorsun? Diyor ki ben 100 dinar istiyorum. Arasına 100 dinar. Bırak bunu diyor. Tamam mı? Böylece bu adam hür olur. olmuş olur. Ama şimdiki devletler arasında olan savaşlarda Türk devleti ile mesela Yunanistan arasında savaş olduğu zaman bunlar yapılmaz çünkü Türk devleti hilafetlik devleti değil ki. yani beşeri bir sisteme dayanan bir devlettir. Ama ne olmuş oluyor? Bunlar esir alınıyor ve hapislere konuyor. Artık devlet hangi kanunlara dayanıyorsa Onlara karşı nasıl muamele yapıyorsa artık o devletin kanunlarına bağlı. Ama İslam devletinde yani İslam şeriatında ve hatta İslam devletini tahkim eden ölül emir, imam, halife tamam ile küfür arasında savaş olduğu zaman burada esir alınan kişi ölül emre bağlıdır. Ölül emir ne yaparsa nasıl yaparsa o bilir ve Olam da bir e sakınca yoktur.